الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلح. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فمن عرض عن ذكره فإن له معيشة ضان كمن أحشره من أحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم الله من فعّال العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم Hacan tokom bilhaye el-Quyum, eldili la mut abda, ve defaat gankum şu, ebilah hale, vela kuvve illa bilâhi, alim azim Son sohbette size Perşembe sohbetine Bursa'yı ilan etmek istedim. Unutuyoruz arkadaşlar da hatırlatmadılar. Dedim şimdi Bursa'ya gideriz, belki de cemaat olmaz. Ama maşallah siz tetiktesiniz. Epey oldu gelemedik, değil mi? İki ay mı oldu? Ha. Orada kar yağdı çok, bizim söz verdiğimiz gece. Korktum, insanlar uzaklardan geliyorlar, dönerlerken kaza olur, buzlanma olur geç vakit. Onlara korktum yani. Tatil ettik. Sonra hikmet var. O günde tam buraya geleceğim gün çok önemli bir görüşmem oldu mühim biriyle. Hikmet var dedim, Allah'ın işine bak dedim. Öbür türlü o iş kalacaktı. Her şeyde hayır var. Bugün de hasta idim Yani şeker 400'den fazlaydı. Buraya gelirken yolda işte ancak 250'ye şu anda ben düşürebildim. Fakat biz yine tabii size söz verdik. Allah'ımız bizi buluşturdu. Muvafak eyledi. Rabbim devam şabat nasip eylesin. Amin. Engelleri zale eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra inşallah biz umreye gideceğiz. İşte pazartesi bu vesileyle sizlerden hak helallığı isterim. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi bütün haklarınızı bizlere halal ediniz. Helal olsun. Bizlerden de halal olsun. olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize selam gönderiyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve Muhammedun aleyhi ve sellem. Muacey-i Şerife'de her sene gittiğimde illaki bizim cami cemaatini söyledikten sonra mutlaka Bursa cemaatinin selamı var diye söylerim. Allah Allah. Eskiden çok cemaatlerim giderdim, 10 yar, 15 yeri sayardım. E şimdi bir Bursa kaldı Fatih'in dışında. Bursa cemaati diye adınız hep anılıyor Ravza'da. Muacey-i Şerife'de, Sallallahu Aleyhi ve Sellem size selam döndürüyor, cevap veriyor size. Ya Allah'ım yerinde size de selam vermeyi nasip eylesin. Amin. Gidenlere tekrar tekrar nasip eylesin. Amin. Amin Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala Şimdi bugün dedim ne okuyalım, ne edelim dedim Bursa'nın ne? Ha, onu da baştan duyuruyoruz. İnşallah diyoruz. E, önümüzdeki sohbet ta ben umreden gelirim, dönerim falan Mahkemem var, 3 Mart'ta beraatım için mutlaka dua açıyorum. Yani çünkü bu, biliyorsunuz ilk mahkeme hala devam ediyor. 4,5 sene mi oluyor, ne oluyor? 4 seneyi geçiyor mu? Efendim, 2011'de aç, başlanmış bir şey. Mutlaka 3 Mart gecesinden evvel dualarınızı, Yasin Şerifler okuyun, hacet namazları kılalım, inşallah beraatımızı alalım inşallah. Ondan sonra ben tabi ee, Nisan'ın başında bir daha Mart'a gelsem ortasına bir daha Nisan'ın başına bana da zor oluyor Şu yol yapasın köprü inşallah şu Ne zaman açılıyor? Bir, önümüzdeki sene mi? He? Bu bu sene sonunda açılır mı? İnşallah O da bana kolaylık olacak size gelmem için inşallah Efendim Ben niyet ettim ki recep Şerif'te geleyim Regaib kandilini burada yapalım inşallah. Regaib kandili, perşembe Cuma bağlayan, Recep-i Şerif'in ilk Cuma gecesidir. Mart'ta gelemeyebiliyorum bu durumda, çok yakalaşıyor birbirine çünkü. Mübarek gecede, Regaib gecesinde, yani 7 Nisan mı oluyor? He? 7 Nisan, Salı'yı, yok Perşembe. Onu zaten takvime bakma arzum yok. Regaib ise mutlaka nedir? Cuma gecesidir. O değişmez. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan mübarek gece Hani Fatih'teki cemaatlere iç çekiyorsunuz, hevesleniyorsunuz ya Cuma gecesi orada hep konuşuluyor falan filan İnşallah bir Cuma gecesi de Burada ihya edelim inşallah Hem derece Recep'in ilk Cuma gecesi oluyor Hem de rekayet gecesi oluyor İnşallah 7 da yatsına namazını müteakiben E tabi iş günüdür Onu da dikkate alıyoruz yani saat 8'den evvel Başlamıyoruz insanlar yetişebilsinler, Rabbim fazl keremiyle bütün engelleri bertaraf ederek, bu yola gelmemizi asan ederek, sebeplerini halg ederek, bereketlerle buluşmayı nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala alih ashabi Şimdi bir hadis-i şerif okuyalım. Dedim ki ne okuyalım? Baktım ki siz çok neşelisiniz, keyfiniz de yerinde, tuzunuz kuru, yarında sevgililer günü, serseriler günü. <gülüyor> He? Sevgili ne demek ya? Allah Allah, sevgili demek nikahsız demek ya. Madem öyle, eşler günü derdiler. Niye eşler günü demediler de sevgiller dediler? Çünkü nikahsızlar demektir. E ben nikahlayım da karımı sevemez miyim? karını seveceksin tabi ona kimse ne diyen var ama bu sevgilileri niye ihtas ettiler burada insanları gayrimeşru ilişkilere teşvik o günde birbirine işte hediye alma bilmem ne tüketim üretim neyse e bir yandan gavurun bu işte tabi kırk türlü planı var kültür emperyalizmi ahlakı fesada uğratmak vesaire vesaire şimdi senin nikahlın olmayan bir kadına bir kıza hediye alman caiz midir? He? Caizse söyleyin. allah Teala peygamberin hanımlarına sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu teala anhunne ecma'in ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? فَلَا bil بِالْقَوْلِ Sakın erkeklerle konuşurken yumuşak sesle konuşmayın. Sert konuşun diyor. Yumuşak sesle konuşmayın. Erkeğin kadına selam vermesi var mı sünnette? He? Çünkü selam verirsen ne demektir? Selam vermek demek, yani görüşebiliriz. Demektir. Sıkıntıya yol açar. Çok yaşlı kocakarı olursa, hadi idare eder. Koca karılara bile sıkıntı var. Niye? Her düşenin bir kapanı olur demiş. Tabii. Ne yaptı koca karıyı? Torunu doktora götürdü, yaşlı neneyi Doktor dinledi dinledi, bir şey anlamadı bu hasta, ne hastası? Dedi ki bu neneyi evlendirmek lazım hemen dedi Dul kalmış ya Çocuk dedi ki torunu, Hep kim konuşuyorsunuz doktor bey? Sizi kınıyorum dedi falan Nene oradan ne dedi, sus dedi doktordan iyi mi biliyorsun dedi 13'ün 80 yaşına 90 yaşına diyerekten onlara da fazla selam vermeyin yani aşırı selam iyi bir şey değil. E, o zaman sana İslamiyet selam verme diyor genç kıza sen genç erkek selam verme diyor kadına İslamiyet kadına diyor ki Kur'an-ı Kerim'de çok yumuşak konuşmayın sakın sert konuşun sert derken sövün demedik yani ama Nasılsınız, yani şimdi kadına niye nasılsın diye soruyorsun ki? Niye arıyorsun? E, kocan evde mi? Kocam evde mi? Sor. Ben de ya var derim ya yok derim. Nasılsınız, iyi misiniz, muhabbetine adamın karısıyla ne giriyorsun? Bu iyi bir şey değil. Nasılsınız dediği zaman kadın ne diyecek, size ne? Mesela adam bir daha laf açamaz. Siz nasılsınız efendim, şusunuz, busunuz, bu iyiye doğru gitmez. Yumuşak konuşmasınlar diyor. فَاتْمَا عَلَّذ۪ي ف۪ي قَلْب۪ي Kalbinde hastalık olan tamahlanır diyor. Kur'an söylüyor bunu. Ama halk tv'ciler ne diyorlar bize? Sözcüler, cumhuriyetçiler. Bunların kalbi bozuk. Lan ne kalbi bozuk? allah Teala buyuruyor ki, Kalbinde hastalık olan insanlar var. Benim kullarımı ben yarattım. Böyle bozuk kalpliler olabilir. Bunlardan dolayı ben genel kaide koydum. Herkesin kalbi fesat olmaz ama kimin de kalbinde fesat var yüzünden anlaşılmaz. O zaman ne yapacaksın? Herkese bu kaideye uygulayacaksın. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Örfe uygun Var, yok, arattırırım, böyle. Kısa, öz, bunu konuşabilirsin. Peki ne buyuruyor Hz. Kur'an? اَسْتَعِذُوا لَا وَاِذَا سَهَلْتُمُونَ مَتَعَانٍ Benim hanımımın eşlerinden bir eşya isteyeceğiniz zaman, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yani sahabeden birine Hz. Enes gibi hizmetçileri vardı ee, hizmetçi muamelesi yapmaz, arkadaş muamelesi yapar tabi yani ama Arapça'da Türkçe'de Kadim diye geçer yardımcısı olan kişi ona der mesela nalinlerimi getir evden mescitten çıkıp gidecek bir yere ziyarete şuraya buraya Na, nalinlerimi evden getir dedi mesela e gittiği zaman Hz. Enes aşağınamızı görüyor muydu? He? Görmüyor. Kapalı da olsa görmüyor. Çarşaflı da olsa görmüyor. Onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman فَسْأَلُونَ مِوَرَاءِ حِجَابُ Perde arkasından isteyin. Perde, perde. Ahzab suresinde Peygamberimizin hanımları bize ebedi haram. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etse de kimse onlarla evlenmesi caiz değil. وَاَزْوَاجُوا Eşleri, analarınızdır. Öz anamızdan ileri anamızdır. Nikahı ebedi haram. Böyle olduğu halde ''Ve'alkum e'tharu li kulûbikum ve kulûbihin'' Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz için, hem de annelerinizin kalpleri için daha temizlik sebebidir. Kalp temizliği istiyorsanız, kalpler tursille persille yıkanmaz. Kalbin temizliği şerata uymaktadır. Perde peçe koyun, aranıza perde koyun diyor Hazreti Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Nikahlı olmayan bir kıza çiçek hediye alıyorsun. He? Seni seviyorum diyorsun. La selamun aleyküm diye denmiyor da seni seviyorum denir mi yahu? Bu ne tehlikeli bir e, gündür. Nefesat bir gündür. Ha, ya hoca benim, benim hanımım var da yarın sevgililer güde hanımıma çiçek alsam olur mu? Olmaz. Hediye? Olmaz! Ya ne var? Karım bu benim. Başka gün al efendim. Biz sana ne dedik? Hindiyi Noel'de mi dedik. Başka gün yetemedik mi? Bunu da gavurlara benzemek için, bu sevgililer günü de bir papazın çıkartması. Papazın adı neydi? Valentina mı? Kalantina mı? Neyse işte hangi gavurun? Papaz çıkarttı bunu. Hanımın da olsa hediyeni mediyeni başka güne sakla. Karıştırmayın bu yavrulara benzemek işini ya. Hele ki nikahlanınız olmayan seni seviyorum falan falan bunlar caiz değil günah ya. Tahrik ya. İnsanları tahrik bu. Mesaj atmalar, sine batmalar. Bu senin nikahın değil kadına ne mesaj atıyorsun ya. O kadın değil kız. Ne biliyorsun kız? O da ayrı bir dava da. Yani kız diye kar kocası yok diye kadına mesaj atılır mı ya? Hangi kitapta gördünüz? Ben Kur'an okuyorum size Siz hangi kitabı okuyorsunuz ya? Bırakın bu işleri Tamam Ben onun için bugün size hadis seçtim Ne hadisi seçtim? Kabir ve mezar Moralinizi bozacağım inşallah <gülüyor> Ne bu keyif ya Keyif girdi kafanıza derler Bunu bozalım bir uzun hadis-i şerif var onu okuyalım evet ondan sonra bu hadis-i şerif İmam Cüveybir radıyallahu teâlân tefsirinde rivâet ediyor o İmam Zahhak'tan rivâet ediyor o İbni Abbas'tan rivâet ediyor Radiyallahu Teala anhuma İmam Cüveyr çok eski. İbnü Hüzeyme büyük muhaddis. Onda ihticac ederdi. Onun hadislerini delil kabul ederdi İbnü Hüzeyme. Onun hadisinde İbn Abbas'a isnat ediliyor. İbn Abbas Radiyallahu Teala anhuma bildiriyor. Diyor ki Şehidtu ma Rasulillahi sallallahu Teala Ben Resulullah ile beraber bulundum sallallahu aleyhi ve sellem. Cenazet raculim el ansâri. Ensar'dan bir adamın cenazesinde Medinelilere Ensar deniyor. Sahabe-i kiram olanlar, tabi ondan çocuklar, torunlar bu zamana kadar Ensar olarak geliyor, devam ediyorlar. Ensardan yani sahabeden bizzat ölmüştü. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazelere çok merak idi. Giderdi. Birini arardı cemaatte, hatta bir kadın cami süpürürdü. O kadının sonra ee, baktı camiye ge gelmiyor süpürmeye falan dedi felancayı görmüyorum dedi gelmiyor mu? dediler vefat etti niye bana haber vermediniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çöpçü demezdi hamal demezdi fakir demezdi hakir demezdi herkesin cenazesine gider, sofrasına gider davetine giderdi üstün ahlak sallallahu aleyhi ve sellem Hatta dedi ki, çabuk onun mezarını bana gösterin, nereye gömdünüz, mezarına gideceğim. Gitti mezarında yeniden cenazesini kıldı. Mezarın üstüne kılardı sallallahu aleyhi ve sellem. Gömülse bile. Ona mahsus tabi sallallahu aleyhi ve sellem haller var. Dua mahiyetinde yani. Ya Onun için cenazelere gitmek, Müslümanların cenazelerine iştirak çok, Uhud dalgada sevabı var. Fente ile kabri Kabrin başına kadar geldi, vardı. Lemil hado kabirde lahit yapılmamıştı. Yani kıble tarafında yatacağı tarafta böyle bir biraz çukur kazılır. Oraya meyil verilir. Ölen kişi yüzü kıbleye doğru döndürülünce o meyle doğru döndürülüp arkasına tahta konuyor ya şu anda da öyle. Allah'ım o günde yüzümüz akıyla ya Rabbel. Amin. Amin. Sen böyle sevgililer günü, deliler günü, manyaklar günü devam edersen orada görürsün mezarda sen. Sen böyle de Durumun iyiydi görmüyorum yani. Sana diyecekler, peygamberin kim? Sallallahu aleyhi kime uydun? Kimin sünnetine tabi oldun? Kimin yolundasın? Sual-cevap, sen bu vaziyette kime uydun? Papazlara uydun ya! Papazların modalarından yapmadığın bir şey bırakmıyorsun ya! Noel'de varsın, sevgililerde varsın, analarda varsın, babalarda varsın. Ne işin var analar günü, babalar günü? Bir güne indirdiler ki, öbür günlerde ne yaparsan yap demek için. Bunlar hep gavur adetleridir. Anana başka gün edeyi al, babana başka gün telefon et. Zaten sılah rahimdir, ziyaret etmen lazım, devamlı. Sen ne senede bir böyle günlere katılıyorsun ya? Bu işler bizi bozar, bozdu zaten. Sünnetleri muhalefet eder, sünnetleri ortadan kaldırır, hatta farzları kaldırır. Bir gün ararsan Rahim kalkar öbür bir sene boyunca adama bir daha aradığın yok. Neden? E aradım ya babalar gününde. Ne manası var Allah indinde? Hiç büyük mü yok? Mubarek gün değil Cuma değil kandil değil aşura değil. Ne bu gün? Nereden çıktı böyle bir gün? Hadi şerifler sana beyan etmedi mi hangi gün Sulayyim müstehap? Hepsini beyan ediyoruz. Aşure günü yapılacaklar, şu gün şu faziletler, beraat günü hep anlatıyoruz kitaplardan. En yani sen ne eksiyim var da bizim dinimizde? Cahurların modalarına döndün. Bu kabirde zarar getirirse bu işler. Kabirde adamı tanımazlar yani. Tanımazlar. Kötü azap ederler. Fecele ise sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Vecele ise ne yapıyor? Mezarın başına geldi oturdu. Bütün insanlar da oturdular ve kenne alâ rûûsî muttayrâ Sanki başlarında ne vardı? Kuş vardı, kuş. Başlarında kuş vardı şu demek bir adamın başında kuş olsa o adam da o kuşu kaçırmak isterse ne yapar? Ha böyle yapar. Kaçırmamak isterse ne yapar? Çıt çıkartmadan böyle, şu kadar bile hareket yapmaz. Niçin kuşu? Kaçırmayalım yani sanki başlarına kuş vardı da kaçırmamak isteyenler gibi sakin duruyorlardı mezarın başında sallallahu aleyhi ve sellem neler görüyor neler bizim görmediklerimizi görüyor melekleri görüyor azap için gelmişler rahmet için gelmişler acaba o ölen du kişinin durumu nedir ona şefaat edecek dua edecek sallallahu aleyhi ve sellem onun için herkes sessiz biz de öyle olmamız lazım ama kabirlerde bile gülüyoruz. Kabirlerde bile dünya kelamı ediyoruz. Sünnete muhalif bunlar. Mezarlıkta gülenin yani hiç bağışlanmayacak günahı var diyor. Mezarlık çünkü üzülme yeri, ağlama yeri, tefekkür yeri, ibret yeri. Yani mezarlıkta da gülen adam demek hepten kalbi taş gibi demek. Hiç mi etkilenmiyorsun Allah'ın azabından korkmuyorsun? Nerede iman meselesi kardeşim? İman meselesi. İlahiyatçılar kalkmışlar. Çıkmış. Kabir azabını inkar ettirirlerse, Münker nekir sual cevabı inkar ettirirlerse, bu millete öldün, bittin, gittin, gittin derlerse, adam da kabirde ne var, mahşerde ne var diye dert eden Oh der. Bu cübbeli gibi hurafeci hocalar uyduruyorlar bizi, korkutuyorlar, moralimizi bozuyorlar. Bak ne güzel eee Neydi o adamın adı? He? Mehmet okuyan mıydı? He? Mehmet miydi onun adı? He işte o Mehmet okuyan, aklımdan da çıkıyor biraz. İslam oğlu hiç çıkmıyor tabii aklımdan. <gülüyor> o Mehmet okuyan, kabir azabı yok dedi gitti. Ben gittim Samsun'a vaaz ettim o zaman, dedim burada kabir azabı yokmuş, buraya taşınacağız. <gülüyor> Adam bu kadar hadisleri, ayet-i kerimeleri inkar ederek ve reddederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her namazda beş vakit sığındığı bir kabir azabı yoktur diyerek millete ne mana vermiş oluyor? Endişe etmeyin, dert etmeyin, öyle bir şeyler yok. Korkmayın yani. Ya nasıl korkmayın? Bütün hadis-i şerifler korkun üzerine kurulmuş. فَلْيَضْ az قَلِيلًا اَزْغُلْسُنْلَرْ وَلْيَبْكُهُ كَثِيرًا Çok ağlasınlar diyor Kur'an. Sen diyorsun ki böyle Kurafe bunlar, uydurma diyorsun, köye milleti rahatlatıyorsun. Ama evvela sen girdiğin zaman kabre bakalım, ne muamele göreceksin. Ya, ya Rabbi ıslah eyle ya Rabbi, hidayet ya Rabbi, hidayet Hoca olmuş, ayet okuyor, hadis okuyor, millete kabir azabını inkar ettiriyor ya. ehli i sünnetin mütevatir bir konusudur yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, devamlı beyanıdır. Fe daraba be Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Çevirdi basarahu gözünü tam böyle kabrin yanına oturdu. Hemen gözünü kaldırdı. Fil ardı yere doğru çevirdi. Böyle yere eğdi. Toprağı çevirdi. Yenkücü. Yenkücü böyle şey yapıyor, karıştırıyordu. Bir mihsaratin böyle küçük bir çubuk var elinde, dal parçası. Böyle büyük baston gibi de değil de Fidan gibi, dal gibi böyle elinde bir şey var mübareğin. Maavu onunla beraber şöyle başladı toprağa eşelemeye. Böyle böyle yaptı, yaptı. Tüm <gülüyor> رَفَعَ Sonra kaldırdı ve sonra o gözünü ile Sema göğe kaldırdı. Önce yere böyle gözünü dikti böyle elindeki bir şeyle, yeri ka karıştırdı, sonra gözünü semaya kaldırdı. فَقَالَ buyurdu, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَزَابِ الْقَبْرِ Kabir azabından Allah'a sığınırım. Resulullah sığınıyor, sallallahu aleyhi ve sellem, ثلاث مِرًا مَرًا Üç kere dedi ki kabir azabından Allah'a sığınırım. Her beş vakit namazın sonunda sığınmadan selam vermemiştir. Hiçbir namazın sonunda sığınmadan kabir azabından اَعُوذُ بِاللّٰهِ min عَزَابِ الْقَبْرِ Rabbim kabir azabından sana sığınırım buyurmadan selam vermemiş. O kadar sahih sünnet. Sen diyorsun kabir azabı yok. Nasıl sen böyle yapıyorsun ya? Allah Allah Şimdi ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? لَا أُلْفِيَنَّا هَدَكُمْ مُتَّكِيَنْ عَلَى ariketi. Ebu Davud rivat ediyor bu hadis şerifi. Bu cuma da hutbede okundu bu hadis. Sakın sizin birinizi koltuğuna sedirine yaslanmış vaziyette rahat bir şekilde. Mavcüt neafi Kuranda varsa uyarız, Kuranda yoksa hadise inanmayız, hadisi reddederiz derken rastla mı yamyah? Vakatü tıtlı Kur'an ve mülhikmeti misle. Bana Kur'an verildi, iki misli de sünnet verildi. Sünneti hikmetle tefsir ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde bütün Allah'ımız ne buyuruyor bize? وَيُعَلِّمُوا الْكِتَابَ hikmete. <وَالْحِكْمَتَة> Peygamberi onlara ne öğretecek? Kitap. Kitabın adı ne? Kur'an-ı Kerim. Daha ne öğretecek? Hikmet. Hikmet ne demek? Kur'an'dan başka bir şey demek. Çünkü Kur'an olsaydı kitabı ve hikmeti demezdi. Hikmetli kitabı derdi. وَالْزِكْرِ hakim <حَكِم> gibi. Hikmetli zikir. O zaman sıfat mevsuf olurdu. Burada atıf var. Matuf مَاتُوف عَ Atif ne gerektirir? mukayiret ikkiza yani onların bir olmadığını ben desem ki Ahmet Mehmet geldi sen anlarsın ki adamın iki ismi var Ahmet Mehmet Ali Osman gibi ama ben desem ki Ahmet ve Mehmet geldi herkes anlar ki iki kişi farklı geldi diyor ki kitabı öğretiyor ve hikmeti ne demek ve hikmeti? sünneti bak ne buyuruyor bu hadiste bana Kur'an verildi ve minel hikmeti mislihi iki misli de hikmet verildi yani sünnet, Kur'an'dan kat kat fazla hadislerle vahyediliyor, geliyor Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir, metindir. Çok uzun olsa hafızlığı zor olur, milletin aklında kalmaz Ama orada ana temalar, konular işleniyor Sünnet seniyede de Tafsilat veriliyor Ne gibi namaz kılın Eki Namazın hiç rekatı yazmaz Kur'an'da Nasıl kılıyor Mehmet okuyan öğleni dört? Kılıyorsa tabii. Peki zekat verin diyor Hz. Zekat yazmaz ki Kur'an'da kırkta bir. Mehmet okuyan ne kadar zekat veriyor? Kaçta kaç? Kur'an'da yok. E sen buna hac farzları Kur'an'da yok. Ve etimul lillah. Allah için haciy ömreri tamamlayın. E nasıl yapın? E buru ve tebi'ul la Size Peygamber yolladım. Ona uyun, hidayet bulun diyor. Daha ne diyecek sana? 23 senesini aranızda yaşadı diyor. Takip edin. Ne buyurdu sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem? Kulû vazifelerinizi benden alın. Ne buyurdu sallallahu <gülüyor> aleyhi ve sellem? Sallû kemâ Bana bakın görün ben nasıl kılıyorsam öyle kılın. Sünnetsiz Kur'an'dan nasıl çıkaracaksın bunları? Bana iki müste hikmet verildi. Sakın sizin biriniz efendim sandalyesine yaslanmış vaziyette, yaslanmış vaziyette keyfi yerinde Kur'an'da var mı? Yoksa git. Bana hadis okuma derken rastlamayayım. Rastlarsam işte onu Allah'ın azabına havale ederim buyurmak istiyor. İşte bu hafta efendim Diyanet bir hutbe hazırlatmış. Yazılı olarak hutbenin metni de bana geldi. Bu hadis-i şerifi ben sevelden okurdum. Hatta ne derimse neye dayanarak kabir azabı yok diyorsun duvara dayanarak derdim benim lafım meşhur yani sandalyeye yaslanarak e ben ayete hadise dayanarak sen sandalyeye yaslanarak şimdi bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bu hutbeleri hazırlayan heyeti tebrik ediyorum takdir ediyorum devamını niyaz ediyorum ehl sünnete tam tıpatıp tıp muvafık bir hutbe hazırlatıldı. Sizce hadissiz olmaz dediler. Sünnet Kur'an'dan ayrılmaz dediler. Sünneti ayrı gören Kur'an'dan ayrılır dediler vesaire vesaire. Doğru mu? Ben doğruya doğru der miyim? Tamam. Hadiyane öbür rütbelerinde yanlış dedi demiyorum. Ama bu konulara pek değinmiyordu. İşte trafik haftası. İşte efendim ee, ne diyeyim sana ağaç dikme haftası bunlar da güzel ben onlara da bir şey demiyorum Tabii ki trafik kuralları hepsi İslam'da yeri var ama arada da böyle bir ayar çekmek lazım mı güzel oldu değil mi ben memnun oldum reis beyden de heyetinden de bu hususta daha güzel hutbeler daha yani faydalı e, güzel bu da çok güzeldi hadisler tam yerindeydi ben bundan memnun kaldım Allah razı olsun. Allah'ım Onlara bu hususta insanlara ne lazımsa doğru itikadın nasıl Açlanması gerekiyorsa öyle hutbe hazırlamalarını ilham eylesin Amin. Amin Bak bütün cemaatlerimiz Bundan memnun kaldılar Ama bir kişi rahatsız Kim rahatsız? İslamoğlu rahatsız Resmi sitesinde tweet atmış Diyanetin bugünkü hutbesini yazan zat Kim yazdıysa diyor yani Tevhid dini olan İslam'ı Allah ile peygamberin ortaklaşa kurduğu limited şirket zannediyor Kella diyor Yani peygamber yok diyor peygambersiz bir din diyor Bak Allah ile peygamber ortaklaşa kurduğu limited şirket Biz diyor muyuz ki Allah peygamber ortak kurdu haşa Allah'ın dinidir bu Ama bunu bize ulaştıran kimdir? Muhammed Mustafa Ağabey sallallahu aleyhi ve sellem Peki Kur'an'da bulmadığımız şeylerden haram var mı? He? Erkeklerin altın yüzük takması Kur'an'da var mı haram diye? Peki bira içmek acil değil rakı içmek haram diye Kur'an'da var mı? Tonik monik cinmin min bilmem ne He? Pahalı pahalı şaraplar Şarap var Kur'an'da Hamruş haram. Peki Kur'an-ı Kerim'de viski miski haram var mı? Uyuşturucu haram var mı? E bunlar haram mı? Haram. Çünkü neden? Resulullah bildirdi. Küllü müskirin haram. Aklı gideren her sarhoşluk veren velev ki tiner çekse haram. İşte hadis. Muhadis olmaz. ayetten ne anlayacaksın? Sade şarap zannedeceksin. Değil mi? Altın yüzük erkeğe haram, ipek giymek erkeğe haram Bunlar hadiste var mı? E demin dedim hadiste var, Kur'an'da var mı? Yok E demin dedim namaz dört tekat, farz, öğlen Var mı? Yok Beş vakit var mı? Yok Vakitlerini söylüyor şu vakitlerde kılın E beş demiyor Ama Tatbikat böyle, hadis-i şerifler böyle E sen diyorsun ki Allah'la peygamber beraber kurmadı Ya Allah kurdu ama senin Allah'a Ulaşma yolun kim diyor ki Kur'an biz diyoruz Kur'an yetmez niye yetmez çünkü Allah Teala Kur'an'da buyuruyor ki ve ma'atakumu Rasul ve kudiyu Rasulüm ne verdiyse alın peygambere yönlendiriyor bizi ve ma'neakumani fentu Habibim ne yasakladıysa vazgeçin buyuruyor ki men yuttayar Rasul fakat kadar ta Allah. Rasul'e itaat eden, O'nun sözünü dinleyen muhakkak bana itaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde اَطِعُوا atı Allah, atıyor Rasul. Hemen hemen bir yerde bulamazsın ki sırf Allah'a itaat. Hemen Allah'a itaat'ın peşine ne emrediliyor? Rasul'e de itaat edeceksiniz. Peki madem Rasul'e itaat sadece getirdiği Kur'an'la sınırlı kalsaydı o zaman zaten Kur'an'a uyun denen ayetler yeterliydi. Niye Rasûl'e itaatı her yerde vurguladı? Çünkü Kur'an'ı size tebliğ edecek odur. Yetmez, tefsir edecek. E bu ayet ne anlama geliyor? Ekimus salâta, salatı ikame edin. E salat dua demektir, bunun mahiyeti nasıldır? Bunun kıyamı var, kıraatı var, rükûu var, secdesi var, tekbiri var, kadesi var, ülâsı var, kâde Kırası var, selamı var. Bunlar yazmıyor ki Kur'an. E nasıl ekimus salâta ile amel edeceksin? Habibimi gönderdim diyor ona bakın. E şimdi namazda onsuz namaz kılamıyorsun. Zekatı onun hesap bildirdiğine bakmadan hesap edemiyorsun. Haccın farzını, vacibini hadislere bakmadan yapamıyorsun. Kabir azabı var deyince bu yok diyorsun. E bu bir din bir, bir bütündür. Sen nasıl işine geleni alıyorsun, işine gelmeyeni almıyorsun? O zaman kendi kendine namaz çıkar. Kur'an'dan anladığın böyle bir namaz de. Hadi çıkar. Hadissiz... Kur'an'ı çöz bakalım Demek ki Senin aracın Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem Ne Müslüman Müslamoğlu? Ben peygamberi dedi aracı kabul etmem Kainatın efendisi için bile diyor ki onu da araya koymam diyor Nasıl koymazsın ya Limitlet şirket zannediyor diyor Kella diyor Diyanetin hutbesine itiraz ediyor Beni bırak Ben Bana zaten her şeye itiraz ediyor ama diyaneti hutbesini onun için Diyanet ehl Sünnet'e uygun bir hutbe hazırladı Zaten İslamoğlu'nun itirazından ne anlaşılıyor? Diyanet doğru yolda anlaşılıyor Bu meselede yani Siz zaten İslamoğlu'na bakın, neyi kabul ediyorsa reddedin, neyi reddediyorsa kabul edin O kadar, bu haftada Adem Aleyhisselam'ın babası var dedi Bu geçen sohbette ona izah getirdi Ve sesiyle, kendi sesiyle Artık yani Bürokrasiden bunu dinleyenler nasıl dinliyor? Adam hakim olmuşsun, savcı olmuşsun veya neyse müsteşar olmuşsun, bakan olmuşsun, vekil olmuşsun Adem Aleyhisselam'ın babası var diye zıvanadan Efendim çıkan bir görüşü Millete anlatan insanı dinlemek Vakit zayiatından başka bir şey değil Aklı, Aklınızın karışacağını da artık düşünmüyorum Çünkü öyle şeyler konuşuyor ki Yani Adem Aleyhisselam'ın babası var deyince herkes hoppala bu kadar da olmaz diyor başka bir şeyler diyorum da ceza alıyorum onun için demiyorum başka bir şeyler de bende baya bir lisan var ama demiyorum Ehe, mikrofonu kapat da söyle diyor enayim miyim ben ondan sonra çekiyorsun oradan doğru İslamoğlu işte, kapıyor onu ona demediğim halde üstüne alıyor ben adama çüş deme hakkım yok mu mü adamın birine çüş diyorum diyor ki çüşü bana dedi. Ya sana deme hakikaten ona demediğim bir noktada adam üstüne aldı. Her şey üstüne alma merak herhalde ben ne bileyim. Ondan sonra Yine bir tweet atmış o şeye Şimdi diyor ki Diyanet reisi diyor O da var değil mi de? He? Hoca nerede mantıcı? Diyor ki Diyanet reisi de var değil mi de? Baskı altında diyor Onu çıkartmamışsın Diyanet reisinin diyor Bu hutbeden haberi yok diyor Bak şimdi İşi gücü bu konuya taktı ha Hani millet hadislere inanır diye ödü koptu Sünnet var, hadis var, dedi diye Diyanet, ay millet sapıtacak diyor şimdi ya, hadise inanırsa. 13'ün diyor, Diyanet reisinin haberi yok herhalde diyor, çünkü diyor Diyanet reisinin kitaplarına göre diyor, ben öyle anlamıyorum diyor, o fikirde olmadığını düşünüyorum diyor. Ve buna göre diyor, reisin etrafını sarmış diyor, bir grup var bu grubun baskısı ve onu aşması neticesinde diyor, bu, bu hutbe hazırlanmış Allah'ım öyle gruplar varsa ziyade eyle amin. öyle gruplara yardım eyle amin. öyle grupları muazzaf eyle amin Gör böyle bir grup olduğunu düşünüyorum reisten de habersiz hazırlanmış herhalde reis çok sinirlenmiştir bu işe falan diyor kendi kendine gelin oluyor küvey oluyor ben diyanet reisinin bu konuda bu benim ondan habersiz olarak hazırlanacağını düşünmüyorum. Şahsen. İkincisi Diyanet Reisi'nin burada sünnet yok e, sünnet Kur'an'ı tefsir etmez, sünnet Kur'an'ı açıklamaz, sünnetin dinde yeri yok diyen bir adam olduğunu da düşünmüyorum. Şahsen. Mehmet Eminer Hoca Efendi'ye çok tabi olurdu. Reisin babası Mehmet Eminer Hoca Efendi Hazretlerimizin e, halifesiydi ve talebesiydi Mehmet Emin Hoca biliyorsunuz 110 yaşında vefat etti geçen sene büyük hocamız mübarek zat efendi hazretimizin çok sevdiği bir zat idi reis bey de ondan hakikaten çok ilgilenir ve ona bağlı tasavvufa inanır vesaire benim bildiğim kadarıyla yani diyanet reisi bu adamın tahriklerine aldanacak kadar ferasetsiz değildir ama ben reisimizden şöyle bir açıklama rica ediyorum bir satır desin ki bu adama karşı bu hutbenin hazırlanmasında benim de haberim var. Ben bu hutbeye imza atarım. Demesini ister misiniz? Evet. Sesli biraz. Reisimizin evet. böyle açıklama istiyor muyuz? Görür. Evet. Çünkü ben inanıyorum ki o sünneti devre dışı bırakan bir adam değil. Bu şekilde inşallah yakında bir haber alırız ki bu İslam oğlu zihniyeti hepten Şükür eder inşallah. ne çatıyor bana? bak ne yazmış bana sünnet bak başta sünnet ben sünnetçiyim diye bak sünnet virgül kefen virgül nal nal eşe e, ayağındaki nedir? denir? <gülüyor> efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği şeye nal denir mi? bak söylüyor burada resmi site başta sünnet diyor sünnetten ne rahatsızlığın var o zaman? Kefen diyor. E kefen sana da lazım. Nal diyor. Ha min huzur ya. Kıl suyu. Saçı şerifin suyuna ne diyor? Kıl suyu. Yahu arkadaş bir adama saçına kıl desen adam sana kıl olur. Sen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in saç suyu de bari ya. Sırf sövmek için Resulullah'ın saçına kıl suyu diyor. Ya arkadaş siz de Türksünüz. Türkçeyi benim kadar anlayan ana babanızın dili. Kıl suyu demek uyuzluk yapmak için, milleti uyuz etmek için, nefret ettirmek için denen bir tabir değil midir Türkçede? Evet. Öyledir yani burada bu kadar Türksünüz. Saç suyu, hadi saçına şerif demiyorsun. Kainatın efendisinin saçına şerefli demiyorsun. Demek o şerefi göstermiyorsun. Bari kıl deme ya. Bir de diyor ki pazarlamak, sünnet bunlar değildir diyor. Sünnet ne diyemiş? Bunları pazarlamak değildir. Ben saç şerif sunu 60 bin tane dağıttık. Kuruş mu aldık? Bir kuruş para almadık, hepsini dağıttık. Neyi pazarladık? Kefenle benim ne alakam var? Yanmaz kefen, hayatta demedim. 375 liraya kefen. Ne duydum, ne işittim? Nereden çıkardınız bunu ya? Hani ispat et de, iddia ediyorsun, ispat et, 370 lira kefen sat, bulmuşum, satmışım, ispat et böyle 370 liraya nereden çıkıyor? Kefen dükkanda satılır, alan alır. Bazı dualar kefene yazılırsa kabir azabından korur, evliyaullah rivahat ediyor, itikat edersen faydasını görürsün. Farz değil, vacip değil. Farz değil, vacip değil yani. Ama ağabey-i yapıyorlardı bunu. Yazanlar olmuştur. Sünnette delili var. Ahmet Rıza Han Hazretlerinin sırf kefene yazılan yazıların meşruiyeti hakkında müstakil risalesi var ya. Dünya kadar da delil var içinde. İsteyen yazabilir. abi ayet yazar göğsüne. Ne var şimdi buna? Nal diyor tövbe estağfirullahalazim. Kainat Efendisi'nin ne diyor Yusuf Ebani Hazretleri? Ala râsi hâzel kevni na'lu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kainatın tepesinde, göklerin tepesinde, arşın kürsünün üstünde Muhammed'in nali vardır diyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Musa Aleyhisselam'a Rabbim, faghla aleyk ayak kabulanı çıkart dedi, tuva kutsal vadisinde. Ama Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e arşa gitti, südredül müttah, cennete girdi, nalinlerini çıkar demedi Allahu Teala. O öyle gitti. Sen nereden biliyorsun ya? aleyl arşı nu nu diye Musa Musa'ya nida geldi arş üstüne. Yani arş'ın üstünden nida geldi yerde çıkar diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arş'ın üstünde bile çıkar diye nida gelmedi diyor. Sa'id ibn Mesud bi hizmetina aleyhi. Sa'id bi hizmeti Diyor İbn Mesud onun nalinlerini taşıyarak Mesud oldu. iki cihan saadetine erdi. Ben de diyor resmine ve şekline tıpatıp basımına hizmet ederek mesut olacağım inşallah diyor. Size ne var bunda? Bunlar seni niye rahatsız ediyor ya? Sünnet Sidik bak ne diyor. Sidik Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek idrarına söylüyor. Halbuki İmam-ı Nevevi, İmam-ı Aynî, İbn Hacer birçok kaynaktan ben Kitapta kaynak verdim, dergideki makalemde evvelce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden çıkan Vücudu şerifinden çıkan şeyler Necaset değildir Temizdir diyor i̇mam Nevevi kim? Şafii mezhebinde müştehid İmam-ı Ayni kim? Hanefi mezhebinde en büyük Buhari şari i̇bn Hacer kim? Bütün bunlar ittifak etmiş, ulema ittifak etmiş Bedeninden çıkan İnsanlar ne diyor? Kazay-ı Hacet'ten gelirdi Biz giderdik peşine Hiçbir eseri kalmamış, yer yutardı Ve oradan mis kokuları saçılırdı diyor Gidip orada koku mu sürdü? Bunu bütün sahabe yaşayanlar söylüyor Sen nasıl sidik dersin ya? Bir han hanım bilmeden içti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sedirinin altına koyardı gece Mübarek idrarını Hizmet eden biri de sonra tabi Altından temizlik yapayım derken aldı Susandı içti Resulullah sellem ona Ne oldu buradaki şey dedi Dedi ki ben onu içtim dedi Ya dedi içilir miydi dedi Yani için demedi içmeye müsaade etmedi Fakat kadına dedi ki <gülüyor> <gülüyor> Madem içtim benim parçam İdrar nedir? İnsanın vücudunun cüzleridir. Benim parçam senin parçana karıştı. içine karıştı. Ateşten sığınmanı aldın dedi. Daha cehennem görmezsin. Bu hadis taberani'de geçiyor. Mecmul cevahte geçiyor. Bütün muhaddisler, heysemiler zikrediyor. Cehennemden korumanı aldın dedi. Ha iç demedi ama kadıncağız ha, içmiş. Anladın? E sen buna nasıl sidik diye ediyorsun ya? Sidik tövbe estağfurullah azim ve tübüle. Sümükü şerif. Sümükü şerif. Ne diyor yani? Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem burnundan bir şey çıkarsaymış hani biz ona şerif der miyiz? Der miyiz şerif? Biz deriz. Burnundan çıkan bir şey şerefli midir? Şereflidir. Sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Burnunu sümkürtüğü zaman Sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe üzerlerine sürerler böyle bereket için. Sen Bukhari'ye inanmıyor musun? Kur'an'dan sonra en sağlam kaynak Hadis'in ağa babası Bukhari de ne diyor? كَادُوا يَكْتَتِرُونَ Bir abdest aldığı zaman abdest suyu üzerlerine değsin diye birbirini öldürecek kadar Hani şimdi Hacerül Esved'in başında izdiham nasıl? Hacerül ül Esved'te nasıl sıkıntı birbirini eziyorlar? Aynı öyle birbirini eziyorlardı Hatta abdest suyundan üzerine değmeyen Değenden, nemliğinden serinliğinden eline sürerek ondan ona, ondan ona gidiyorlardı. Sahabe buydu. Ve ne zaman sümkürse diyor Bukhari'de yani sahabe bunu naklediyor hemen üzerlerine ne sürerlerdi. O kainatın efendisi sen bunu niye hazmedemiyorsun? O ilk nur, o yaratılan ilk nur, o Allah'ın nurundan halkedilmiş. O senin benim gibi beşer değil. Beşer amma o yakut gibi, sen ben kaldırım taşı gibiyiz, bizim farkımız var taş diye aynı olur mu her taş, her taş aynı olur mu, o da insan ama benim gibi değil ama İslamoğlu ne diyor, ben de onun gibiyim diyor, o benim gibiyse diyor ben de onun gibiyim diyor, ben de onun gibiyim demek cüretini biz gösterebilir miyiz haşa Nasıl göstereceğim ben Resullah gibiyim. Haşa. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Yani bizim onu sevmemiz niye bunları gocunduruyor ya? Sünnet diyor, sümükü şerif pazarlamak değildir. Kim pazarladı ya? İdrar pazarlayan kim ya? Kan pazarlayan, kan pazarlayan haşa kim ya? Nereden çıktı bunlar ya? Abdullah bin Zubeyr radıyallahu anh. Kanını içti mi, içmedi mi? İçti. Hacımat yaptırdı, kan aldırdı. Dedi ki git dedi bunu kimsenin görmeyeceği, basmayacağı bir yere göm dedi, göm. İnsanın vücudundan çıkan şeyler gömülür. Şeye dağıtmak çok doğru değil, çöplüğe atmak. Yani gömmek daha üstün. Çünkü insan kendi de gömülüyor. Bir parçası da ayrılırsa o da gömülüyor. Sonra geldi Abdullah Üm e dedi ki Radıyallahu anh, Hazreti Zübeyrin oğlu efendim Esma Validemizin oğlu, Ayşe annemizin yeğeni, Ayşe annemizin onun teyzesi oluyor büyük komutan, büyük halife, sekiz sene Mekke ve civarının emiri ol. Ablam Zübeyir hazretlerine dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun mübarek ağzının tükürüyle ilk tahnik etmiş Medine'de ilk doğan muhacirlerin çocuğu gibi Mesela birçok fazileti var dedi ne yaptın dedi o kanı Dedi kimsenin görmeyeceği bir yere gizledim dedi. Efendim salih bazen buyurdu ki la aleke şerip içmiş olmayasın dedi. Ya bana buyurmadınız mı ki dedi kimsenin görmeyeceği bir yere gizle göm. Ben dedi içtim. Tı De bu ki halata demi bir demik ve harama Allah Allahü kanın kanımla karıştı canın cehenneme haram oldu. Kanın, kanımla kanıştı İnsanlar ne yapıyorlar? Kan kardeşi oluyorlar. Uyduruk bir şey yani o da. 104 kitapta yok. Böyle yapıyor, biraz buradan kan atıyor. O da oradan kan atıyor, böyle kanlarını bile karıştırıyor. Kan kardeşi olmuşlar. Deli misiniz, manyak mısınız ya? <gülüyor> 104 kitapta yeri yok. Kan kardeşi mi olmuş ya? <gülüyor> Müslüman kardeşsiniz zaten, ne kanını karıştırıyorsun? Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek kanı kanların en şereflisi canların en şereflisinde olur o mübarek kan, dedi ki madem öyle yaptın kan içmeye fetva vermedi izin de vermedi ama yaptı böyle bir şey ama ona niye yaptın, nasıl yaptın, Allah cezanı versin dedi mi? demedi وَاَيْلُوا لَكَ مِنَنَّاسِ وَاَيْلُوا لِنَّاسِ مِنْ sen bu kandan dolayı öyle bir güçleneceksin, kuvvetleneceksin insanlardan çok çekeceksin ama insanlara da çok çektireceksin yani haccacı zalimi o uğraştırdı Haccac-ı Zalim her yeri aldı, Mekke'yi alamadı. Mancırık kurdu dağdan, Haccac-ı Zalim. Abdullah bin Hüsübeyr adaletli bir kalifeydi. Haccac-ı Zalim, hatı üstünde Zalim. Zorla Mekke'yi aldı ondan. Bir namaz kılardı mübarek, namazda durduğu zaman sütun zannederdin, direk zannederdin. Saatlerce böyle kıpırdamadan. Öyle büyük bir zat idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Ateşi haram olduğunu beyan etti. Cennetül ül yatıyor. Ben resimlerini bazı paylaşıyorum sizinle Mekke'de bilinen, sahabeden kabir çok az Annesi Esma Validemizin hemen arkasına yatıyor E şimdi sen burada diyorsun ki Sünnet, sidika, sümük Şerif pazarlamak değildir Bir defa bunları pazarlayan oldu mu? Böyle bir şey yok Nerede bulacağız kanını? Nerede bulacağız? Mübarek burnundan çıkan, mübarek ağzından çıkan tükrüğünü nerede bulacağız? O şifa idi, o şifa idi! Gözü akanın gözüne sürdüğü zaman, tükürdüğü zaman gözü görüyordu. En ağır hastalara mübarek tükürüğünü saldığı zaman şifa veriyordu. Yaratan Allah, yaratan Allah. Ama Bukhari'de hadis sahih Bismillah turbetü arzuna birikati bazına yüşvâ sefîmûnâ izni rabbina Medine'nin toprağı bizden birinin de tükürüğü karışırsa Rabbimizin izniyle hastamız hemen şifa bulacak diyor. Medine toprağının da böyle bir önemi var. Bir de özel bir bölge var orada, kirli beyaz bir toprak sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu bir yer. Oradan getiriyoruz bazen. Ha şimdiki bizim bir Müslümanın da tükürüğünü ona karıştırmasında şifa var. Çünkü illa bana mahsus demiyor sallallahu aleyhi ve sellem bu. Ama tükürükten bahsediyor. Bu Bukhari hadisindedir. Sen şimdi bunlara nasıl alay ederek şerif diyorsun? Ben diyorum ki evet, onun ağzından ne çıktıysa şeriftir, şereflidir. Burnundan mübarek ne çıktıysa şereflidir. Onun içindeki her şey tahirdir, mutahherdir. Temizdir. Ben imamın ı Nevevilere dayanıyorum. Ben imama Aynilere dayanıyorum. Ben muhaddislere, şarihlere dayanıyorum. Ben geçmiş ulemaya, evliyaya dayanıyorum. Sen burada kime dayanıyorsun? Bir kitaptan kaynak göster ki Resulullah'tan çıkanlar pisti haşa. Nasıl pisti dersin? Nasıl böyle hakaret edersin? Yazık yazık yazık yazık Sünnet diyor Kur'an'ı mehcur bırakmamaktır Ha sen Kur'an'ı mehcur bırakmadın değil mi? Hadisleri inkar ederek Kur'an'ın Rasulüme uyun buyurduğu halde Rasulüm ne verdiyse alın buyurduğu halde Rasulüme itaat bana itaat buyurduğu halde Hadis madis Müştereklik yok Hadis Kur'an'a denk olmaz Veyahut da efendim Kur'an'ı tefsir edemez Hadisin delil olarak sünnet delil değil diyor kendi kulağımla duyduğum İslam'da diyor sünnet diye hadis diye bir delil yok diyor. Yok. Tek Kur'an diyor. Ya tek Kur'an kaldığın zaman Kur'an'a e hiçbir şeyin altından çıkamıyorsun. Hadisler yoksa Kur'an'ı tefsir edemeyiz. Zaten esas mesele ne? Kur'ana döndürelim derken millette de Kur'an'dan zaten anlamayacağı için namazı da kaldırmak, orucu da kaldırmak, hacca da kaldırmak kafana göre takıl zaten bunlar bu kafa yaşar nuriler demediler mi ki Arafat'a niye aynı gün çıkıp da 3 milyon orada birbirine girip biz de hamda yolları tık atıyoruz ne yapalım İstediğin gün Arafat'a çıkabilirsin diye istediğin gün Arafat'a çıkılsa haccın manası kalır mı aynı yerde aynı gün buluşturuyor Mevla ama adamın derdi ne hadisleri kaldırdığın zaman namazı da üçe indirebilir misin? çok kolay rekatı istediğin gibi takıl ya rekat neyiz? ya mesele Allah'a karşı işte bir büyüklüğünü onun tazimini ifade ettikten sonra abdest de lazım değil icabında demediler mi ki kadın da başı açık olarak kılabilir işte Kur'an'a bakmayınca hadissiz Kur'an'a milleti zorlayınca Hazreti Kur'an'ın Rasulüme itaat edin emrini doğru anlamayınca, anlatmayınca bu milleti nereye sevk edersin? Bu milleti dinsizliğe götürürsün. Hadis İslam'da sünnet ve hadis delil değildir demek Allah'ımızın Rasule itaat, bana itaat, ayetini inkardır. Rasulüm ne verdiyse alın ayetinin inkardır Haşr suresini. Kesinlikle inkardır. O zaman Mevla der ki Kur'an'da ne bulursanız ona uyun. Kur'an'da ne varsa ona uyun, başkasına uymayın. Diyemez mi bir ayette canım? Niye Resulüme itaat edin özellikle vurgulasın ki? Aklımızı başımıza devşirelim. Ya Rabbi bunların şerlerini durdur Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şerlerinden usandık bu milleti bunlara kandırma Ya Rabbi. Amin. Bu gençliği bunlara uydurma Ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyidina Muhammed. Ve ala Ali ve sahbihi ve sellem. Sizin görüşünüz nedir bilemem ama bana göre Kainatın Efendisi'nden çıkan her zerre şereflidir. O tahirdir, tertemizdir. Et yabut tayyibin temizlerin en temizidir. Allah'ımızın özel yarattığı bir kuludur. Nurdur, nurun ala nurdur. Nur üstüne nurdur. Biz ona nasıl böyle hakaret edeceğiz kıl, mıl, sidik, sümük, bu Resulullah hakkında nasıl yakışır bu konuşmaya? Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a havale ettik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e havale ettik Evet, Medine'ye gideceğim inşallah Bir kere havale etmiştim, yine havale edeceğim Kainatın Efendisi'ne söylüyorum orada, oturup selam veriyorum Selamını alırım diyor, kabrimin yanında duyarım diyor, hadis var sahih Diyorum ki ya Resulullah, şu adam var ya senin şöyle bir ümmetin var Bu senin hakkında böyle şeyler söylüyor Çok da utanarak söylüyorum tabi Sünnetini reddediyor Hadisleri delil saymıyor Bizim ümmetimiz bundan çok çile çekiyoruz bizarız Sana havale ettik gereğini tatbik eyle ya Resulallah diyorum Kainat Efendisi'ne arz ediyorum Bu arz etmenin doğruluk payı var mı? Var evet Var Ehli Allah'tan birisi bütün kitaplarda geçiyor ne diyor? İmam Nebahani'nin kitabında da var. El şey seyyidil halp Kainatın Efendisi'nden himmet isteme meselesi hakkında kitabı var. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden himmet isteyenler hakkında icabetleri hakkında sırf bir kitap var. Tercüme etmeyi çok istedim, vakit bulamadım. Orada diyor, çok aç geldim Medine'ye. Şimdi eskisi gibi değil ki, şimdi lokantalar var, her şey var, şu var, bu var. Geldim Medine'ye, gece vakti, harem açık, kime gideceğim, kimsem yok. Açlıktan ölüyorum diyor. Düştüm düşeceğim. Artık bizim gibi değil. Biz tokluktan ölüyoruz. Geldim diyor Resulullah'ın zuna sallallahu aleyhi ve sellem. Dedim ya Resulallah Bu gece senin misafirinim dedim. Bu çok geçmiş bir hadisedi kitaplarda. Ben senin bu gece misafirin. Tamam bir şey dedim. Gittim sonra diyor Minberin orada uzandım uyudum. Yattım diyor ama kıvranıyorum diyor. Tam da uykuya dalamıyorum. Açlıkta adamı uyutmaz yani. Biraz dalmışım diyor, rüyanda görüyor, rüyasında. Bir baktım diyor, bab Selam'dan doğru bir zat geldi. Geldi diyor, ondan sonra bana diyor efendim, böyle ayağıyla beni dürttü diyor, dedemi niye rahatsız ediyorsun? Biz Medine'de boş mu duruyoruz? Dedi diyor, bana diyor bir pide verdi diyor. Uykuda. Ben diyor pideyi yarısını yemiştim diyor. ya yani Uykuda yiyorum diyor. Ayıldım diyor. Ayıldım ki yarısı elimde diyor. Yarısı elimde diyor. Öyle bir doydum ki diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olan seyitlerden birinin rüyasına giriyor. Diyor ki benim misafirimi niye aç bıraktın Rıza'da diyor. O da geliyor efendim sonradan bunu o zat naklediyor anlatıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından bazı velilerin bu zuhuratlarında da Hz. Ali efendimizin geldiğini naklediyor Keremallahu eccehu ve böylece biz doyduk diyor ama mesele nedir pidenin yarısı elimdedir diyor bu böyledir gidersen ben senin misafirinim dersen mahrum ederler mi e, Ahmet Rufayi Hazretlerinde ne oldu? sene 555 herhalde. Hicri sene, Hicri sene 555. Ahmet Rufahi Seyyid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük torunlarından. Silsilesi çok kuvvetli. Ben de onun silsilesine dair kaç kitap var. Geliyor ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem kabrim şerifin önüne geliyor. O zamanlar böyle şimdiki gibi demirler, duvarlar yok. Varsa da ulaşılabiliyor yani. Diyor ki Tukabbilul ardu anni wa hiya diye başlıyor da yani ikinci mısrası Ben diyor memleketimde fihal edil bu'di ruhi kunt ursulha tukabbilul ardu anni wa hiya naibati fehazi devletul ashbah kad hadarat emdud yamineke kay tahza Nasib gelmiş Diyor ki, Ya Rasulallah diyor, uzaktan ruhumu ben sana gönderiyordum Ruhum bedenime vekaleten senin eşiklerini öpüyordu Şimdi bedenlerimizle yan yana geldim, önümdesin Ya Rasulallah diyor Sağ elini uzatır mısın, dudağım da nasiplensin diyor e? Sahibul alemeyn İki sancak sahibi O anda, muvaciyede, Ravza'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve kabrişev şimdiki Osmanlı'nın o binaları yok tabi o zaman daha önler açık 50.000 kişi var orada 50.000 kişi Hayat-ı Harrani Urfa'daki büyük veli orada Abdülkadir Geylani yanında bütün evliyadan ismi sayılanlar çarşaf çarşaf liste sırf Ahmet Rufa Hazretleri'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öptüğünü görenlerin sayıları cilt kitap var bir cilt bir cilt kitap bu hadiseyi anlatıyor hepsi orada mübarek sağ eli şeriften çıkıyor bir tek İmam-ı öpebiliyor, diğer veliler sadece görebiliyor. Öpüyor ve mübarek eli geri dönüyor. Onun için kainatın efendisi devrededir, merak etmeyin. Kimse onu göz ardı edemez, bu ümmete unutturamaz, bu ümmetin zihninden, rabıtasından sildiremez, sildiremeyecek. Biz onun kölesi olalım, hizmetçisi olalım sallallahu aleyhi ve sellem. Kabul etsin bizi keşke, kabul etsin bizi keşke. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve eserlerine böyle hakaret edip onlardan işte himmet istemeyin, medet beklemeyin, o öldü gitti, ben de onun gibi adamım diyenlerin hiçbir zaman itibarı olmamıştır ve olmayacaktır, sözleri kalıcı olmayacaktır. Görüşleri asla yayılmayacaktır. Peşon 10 20 kişiyle sınırlı kalacaklardır. Ama bizim gibi ehl-i sünneti konuşanlar milyonlara ulaşıyor elhamdülillah. Bütün insanlar böyle inanıyor elhamdülillah. Osmanlı ecdadımızın zaten bize itikadı açladığı yol budur. Bu kadar alim evliya geçmiş, şimdi dünyanın sonunda gelmişsin. Sen mi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerini hakaret ederek onu silmeye çalışıyorsun? Onu silmeye çalışanları o siler. O siler. Onun için biz himmet isteyeceğiz, yardım isteyeceğiz. Kainat Efendisine diyoruz, rica ediyoruz. Ümmetine yetiş ya Resulallah. Yetiş ki bu ümmet sana karşı itikadı bozulmasın. Ehli sünnetten kıl kadar bu ümmeti Rabbim ayırmasın. Sen bize himmet et, şefaat et. Yetiş bize ya Resulallah diyoruz ve diyeceğiz. Ve havalemizi yerinde ifade edeceğiz. İnşallah. Benim başka bir derdim yok. Benim derdim bu sünnet bozulmasın. Kabir azabından sana sığınırım buyurdu. Kaç kere? Üç kere. Tüm mekale sonra buyurdu. Innal abdel mu'mine ida kane fiqbalim min al akhirat ve idbarim min al dünya. Ta hu malaqul mautu fa jalsu indrashe. Ta hbitulay min min فَيَبْدَوْ مَلَكُ tüm فَيُبَشِّرُهُ ثُمَّ تُبَشِّرُهُ الْمَلٰيكَ Buraya kadar tercüme edelim mi? Anladınız mı bir şey? Tercüme lazım mı? Lazımsa dinle o zaman. Bir mü'min kul, ahirete yöneldiği zaman, dünyadan yüz çevirdiği zaman, tam vefat edeceği zaman, ölüm meleği gelir. Allah hepimize güzel şekilde irsal eylesin öleceğin başının yanında oturur o arada diğer melekler de iner iner iner meleklerin yanında ne var? cennet hediyelerinden hediye var ha <gülüyor> sevgililer hediyesine mi benzer acaba? şey gibi hediyeler alıyorlar şey, tırışkadan <gülüyor> dandik mandik hediye almıştı. Işte. cennet hediyelerinden hediyelerle gelir cennet kokularından kokularla gelir Lan dünyanın kokularını tükettik, aldık aldık, iki dakika kalmıyor ya, en kaliteliyi sürüyorsun, bir dakikada gitti ya. Kokuların da kalitesi bozuldu zaten de. Cennet kokularından, ha şimdi benim burnuma geldi. Allah Allah, size geldi mi bilmiyorum. Cenazelere sürerler, hanut özel bir kokudur, vefat edenin üzerine dökerler. Değişik bir kokudur. Tabii ölü kokusu diye çoğu insan sevmez. Siz zaten cenazeyi Tabutun üstünden görüyorsunuz, yıkama işine hiç bulundunuz mu? Çok zor, ben öyle işlere gelemem hocam, çok moralim bozuldu, üç gün yemek yiyemem falan filan. Cenaze yıkamalarda gidebilseniz çok iyi olur, ibrettir. Bilmiyorsan yıkama karışma, su dökersin, su getir der hoca, suyu taşırsın, cenazeyi gör. O hanut var koku, şimdi de satılıyor o hanut kefencilerde, he? Aslında ben böyle utlar, güller süreceğim ama biraz hanut alsam, ara sıra gece mece hanut sürecek ne olur? Hemen cenazeyi hatırlarım çünkü bayağı cenazelerde bulundum. O özel kokuyu biliyorum, hanut kokusunu. O ne kadar insana kabire hatırlatır biliyor musun? Yatakta biraz sür de yat var ya, teheccüde zım, zıpkın gibi kalkarsın. <gülüyor> Öldü ölüyoruz abi dersin, acil. He he gidi, sen işte fıs fıs fıs sıkıp sıkıp duruyorsun. Ancak şehveti tahrik Bilmem ne? Dünyayı tezyin malzemeleri yani. Biraz o kefenciler de vardır. Bir miktar bulundurun derim ben size tavsiye. Ama cennetinki nasıl acaba? Kafur da sürerler kafur. Yani dünyada da bir isimleri var. Hakikatları ahirettedir. Hanutun, kafurun. Kâne müzâcühâ kafura diyor Kur'an'da. Cennettekilerin içeceğine kafurdan katarım biraz. Kafur öyle bir kaliteli malzeme ki Suyu az katıştırırım diyor. <gülüyor> Allah'ım kurban oldum. Dünyada kaldık isimlerle uğraşıyoruz ya. Hakikatten haberimiz yok. Cennet kokularından koku gelir ve ya elbiselerinden elbise gelir. Bak adamın Müslüman mübarek adamın ruhu çıkacak. Kokuları cennetten gel. İkramiyeleri hediyeler cennetten gel. Elbiseler geldi. Ruhu da epten. Ruh bizim gibi, beden gibi etten kemikten mamul değil ama. Yine de ruha da şey alıyorlar. Ruhu da giydiriyorlar manevi bir libasla. Anladın? Senin elinin dokunduğu tüpten değildir ama onu da yine ne yapmasın? Boşta kalmasın. Çünkü beden onun nesiydi? Kafesiydi. Kafesinden çıktı ya şimdi ruh alınacak. O ne olmasın? Ortada kalmaz. Onu da giydiriyorlar cennet libasından. Ben bunu da ilk bu hadiste gördüm. Belki görmüştüm ama dank etmemişti. Şimdi daha iyi anlıyorum mesela. Şimdi melekler, adam ölüyor, yatıyor. Sen şimdi gelmişsin yoğun bakıma veya hasta yatağına adam senle konuşamıyor, kıpırdaşamıyor. Cevap veremiyor. Veya veriyor, neyse son nefesinde konuşarak ölen de var. Böyle duruyor. Sen de böyle bakıyorsun, bir şeyden haberin yok. Halbuki oraya ne geldi? Saf saf melekler geldi diyor. Gözünün gördüğü yere kadar iki saf melekler kurar. Bir saf böyle gider, Nereye kadar, işte nereye kadar, Uludağ'dan bak işte, nereye kadar görüyorsan Gözünün gördüğü kadar diyor, iki saf melek oturur Müslüman, mübarek adamın canını almak için Allah cimlemzi mübareklerdeni <gülüyor> Me Ölüm meleği gelir Esselamu aleyk ya veliyyallahi, Allah'ın dostu sana selam olsun İnne allâh yukruhuke selam Allah sana selam söylüyor Ve yübeşşirûke bil cennet seni cennetle müjdeliyor der Fe ona müjdeleri getirir ya Rabbi nasip eyle Ya Rabbi! Allah'ım selamsız bizi alma Ya Rabbi! Amin. Bize emniyet ver, güvence ver öyle al bizi Ya Rabbi! Amin. Müjdeler gelmeden alma bizi, korkutma bizi Ya Rabbi! Allah'ın salli alâ selamü mühamdülü ve alâ aleyhi salli alâ selamü Sonra melekler onu müjdeler, öbür melekler saf saf dizilmişler, hepsi derler Allah'ın selamı var, cenneti var, ikramı var. فَتَسِيلُوا <gülüyor> Nefsü. Nef ruhu çıkar kemate selul katratu min şimdi tulum var ya böyle bazı kere ayran yapıyorsunuz yayık yapıyorsunuz tulumun ağzından ne daha aşağı damla damla akar gördünüz böyle bir şey ha tulumun ağzından damla çıktığı gibi bu kişinin de ruhu yani yağdan kıl çeker gibi diyelim daha kolay anlarsınız ferahan bir mübaharat melekilme Ölüm meleğinin müjdesine öyle bir sevinir ki o sevinçle beraber bir anda ruhu çıkar anlamaz. Ne kolay öldü görüyor musun? Ya hatta iza akhadha nefsahu ölüm meleği onun ruhunu aldığı zaman emtada'hal malaikatu tarfata ayn hatta akhuzuha wa ihtadhnuha ilayna bi biha. Göz açıp kapayıncaya kadar melekler onu bırakmaz. Ruhu bırakmaz. Şimdi ruh çıktı. Beden kime kaldı? Beden işte anasına, babasına, karısına, kocasına kaldı. Gömene kadar. Ruh kime kaldı? Hemen o melekler ruhu kavrarlar. Göz açıp kapayacak kadar bile bırakmazlar. Onu barındırırlar. Kendilerine kucaklarlar. O ruhu kucaklarlar. Cennetten getirdikleri hediyelerle sararlar, sarmalarlar. Aman ya Rabbi ne işlemler oluyor. Biz de orada bakıyoruz. Adamın canı çıktı diyoruz arka planda neler oluyor bir şey görmüyoruz kayba iman görmeden iman hadise iman Allah'a iman demektir sana bunu ancak Resulullah bildirebilir bak mezarın başında anlattı bunları sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> cennetten öyle kokular gelince o ruha da o kokular sürülünce o kokular gökle yer arasını doldurur Allah Gökle yer arasını doldur Demin geldi öyle bir koku ben anlamadım ya Allah dostlarından biri ölür Haberin olmaz Bazı veliler Kokudan o kokuyu anlarlar Gökle yer arası dolunca Mesele ne Hoca ben ben öyle kimse ölse falan koku moku anmıyorum Senin burun deliklerin tıkalı Sprey sıka sıka tıkatmışsın Manevi gözün kapalı Evliyaullah'tan öyle zatlar var Felanca öldü derler. Nereden anladın derler, oradan koku geldi derler. Çünkü ruh çıkınca o koku salınıyor. E sen, nerede sen, nerede ben? Buradan demin o hanut gibi bir şey geldi. Cebinde o taşıyan mı var mübareklerden, bilmiyorum. Evet. Gökte yerde dostlarından kimin ruhunu kabzettiyse, Allah şefaatlerine aileylesin. Amin. Biz bilmiyoruz kim ölmüş bu saat. فَتَكُلْ مَلٰيكَ Melekler derler ki مَا عَبْتِي بَعْدِي الرَّاقَ Gökteki melekler Bu nasıl bir koku derler Bu ne hoş bir koku geldi Melekler bile kokudan Melekler çok kokucudur Kokuyu çok severler Onun için kokularınız kaliteli olsun Hakiki ut Hakiki misk Hakiki amber Hakiki gül Bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kullandığı sevdiği Gül hakkında rivadet yok Kendi teri gül yapardı Misk kullanırdı Amber kullanırdı Ut kullanırdı Hakiki Öyle kimyasal şeyler kullanmayın. Rahatsız eder. Göğsünüzü tıkatır, burnunuzu tıkatır. E bunlar, melekler bunlardan çok haz eder. Buhur, tahta vardır, öt ağacı, ut yani. Öt demek ut? Onu yakarlar, tütsüsü. Melekler ne yaparlar? O ok kokuya gelirler. Melekler niye camiye gelirken, namaz kılarken soğan yemeyin, sarımsak yemeyin buyuruyor? Soğan sarımsak yiyen mescidimizden uzak dursun. Çünkü melekler, insanların eziyet duyduğu şeyden melekler de eziyet duyarlar. Adamın ağzının üstünün kokusu, sigara kokusu, başkası eziyet duyar mı? Bundan duyar, ben çok duyuyorum mesela. Melekler de ondan eziyet duyarlar. Soğan, sarımsak yiyenden, çiğ yiyerse, pişmiş değil, çiğ yiyerse melekler eziyet duyarlar. Yazıcı melekler bırakmaz ama sıkılır. Çünkü neden? Belki arada günah yapacaksın. Onun için melek seni bırakmaz, o zaman sen iyi meleği kaçırtayım, bir soğan yiyin Ondan sonra ne yaparsam yapayım Sen naneyi yersin, soğanı değil de Melekten kaçacaksın Ne? Öyle bir şey yok Ama eziyet duyar, eziyet duyar ne demek? E ben de adamdan kaçamıyorum ki, bazı adam yanında oturuyorsun, adamın kokusu seni rahatsız ediyor yani Kaçamasan da eziyet duyarsın Melekler hoş kokuyu, temiz kokuyu çok sever. Şey Onun için mübarek gecelerde, teheccüdlerde falan Cuma gecelerinde falan böyle çok iyi kokunuz Olduğu zaman veya buhur yaktığı zaman ibadet yaparken, namaz kılarken yazıcı meleklerin dışında gökten çok melekler özel gelir kokudan senin ibadetine şahitlik ederler o zaman duana da amin derler sen de kabul olursun mesela, bunlar önemli şeyler melekler derler ki bu ne hoş kokuymuş ya derler sorarlar bu koku nereden geldi, bu zamanda biz böyle koku duymadık derler فَتَقُولُوا الْمَلَاكِ تَحَذ۪ي رَائِهَتُونَ nefs-i fulan Derler ki falan Allah dostunun ruhunun kokusudur. Bu bir Bugün cenazesi kabze ruhu kabzedildi, bedeninden ayrıldı. Bütün 7 kat semadaki melekler derler ki buyurun cenaze namazına derler. Ve tusalli aleyh bütün melekler gökte cenazesini kılarlar. Allah'ın nevelileri var. Onlar fakir, onlar hakir. Onlar kapıya gelse kovulur. Onları kimse tanımaz, gizlidir. Cenazelerinde çok az adam bulunur. Kaybolurlar, aranmazlar. İsterlerse verilmezler. Ama Allah'ın ölene garip velileri vardır ki cenazeleri göklerde kılınır. Anladın? Anladım. Kuru kalabalığa ne rızık var? Minsallahu alemiyyatümin elbisi bir kufür ale. 100 tane Müslüman'ın cenazesini kıldığı kişi affedilir. 100 Müslüman kılarsa ama hakiki Müslüman olacak. Namazsız abdestsizin kıldığı namaz mı olur? Şimdi cenaze namazında bunlar abdestsiz de duruyorlar. Kıbleyi de şaşırtmışlar zaten. Geçen bir şeyde neyse adını vermeyeyim bir cenaze vardı. Biri sağa durmuştu, birisi sola durmuştu. Böyle biri böyle duruyor, biri böyle duruyor. El bağlama yok. Böyle ellerini şey gibi tutuyorlar şöyle. üstüne koymuşlar. Ne dedikleri ne okudukları belli değil. Abdestsiz olduklarını da garanti edebilirim tipten ve şekilden. Ne olacak ha bunun değil 500 kılsan oğlum. Müslümanlardan 100 kişi kılan cenazesini kılsalar af oldu adam diyor ya. Ya Rabbi bize cenazemize 100 düzgün Müslüman nasibeyle ya Rab. 3 saf kılarsa diyor o da olur. Şimdi 3 saf senin cenazede var 40 kişi. Saf zaten 80 kişi. Saf boş kaldı. O zaman ne yaparsın diyor? 10-10 yahut 10, 20-20 yap yine 3 saf olsun, sağ-sol boş kalsa zarar etmez. Sünnete uymak için cenazede cemaat safları dolduramıyorsa 3 saf, olanı 3'e bölün. Anladınız mı? Böylece bir müjde de veriliyor. Mevla merhamet etmeye bahane arıyor yani, bir bahane çıkarın ortaya. Şimdi onun için adamın cenazesine gelmişler, çelenkleri getirmişler, Bin kişi, iki bin kişi, üç bin kişi, neden? E zaten herifin üç bin tane çalışanı var. Otobüslerle onları getirmişler. Adam çok zengin, patron. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar zengin, cemaati kalabalık diye olur mu bu? <gülüyor> Olmaz. Çünkü yüz Müslüman Allah rızası için gelecek. Niyet sahih olacak, sağlam olacak yani. Bu felanın ruhudur derler, bugün kabzedir derler, cenaze namazını kılarlar feydentevbiyle's-sema alırlar, ruhunu götürürler, vardırırlar nereye? birinci kat semaya birinci kat semaya vardıkları zaman gök kapıları açılır şimdi gökte kaç tane kapı var? sekiz rivati var, daha fazla rivati var mesela bir hadis-i şerif hatırlıyor musunuz? nasıldı o? berat gecesi kaç yüz kapı açılır diye ben anlatıyordum size Berat gecesi kaç yüz kapı açılıyor? 360 rahmet kapısı diye öyle bir şey hatırladım. 360 diye bir şey hatırlıyorum, rahmet kapısı. Çok rahmet kapıları var. Şimdi göğen kapıları açılınca, bütün kapılar açıldı ki bizden girsin diye. Bizden girsin, ruh bizden girsin, ruh çok mübarek çünkü. Feice felese min babin illa o ile en yehbi tamin. Bütün kapılar derler ki. Biz buna müştak olduk, ruhuna aşık olduk. Ne oldur? Bizim benden girsin derler. Fakat onu nereden sokarlar? Hadi söyle bakalım. 500 milyarlık soru. Gökte bütün kapılar açılır. Hepsi benden gelsin derler. Onu hangi kapıdan sokarlar? He? Duyuyor musun? Reyhan olması ki, bak sen dersen olmuyor ki öyle. <gülüyor> Rayyan kapısı oruç tutanların kapısıdır. Hangi ameli fazlaysa o amelinin kapısından götürülür. Oruca devam ediyorsa oruç kapısından, Namaza çok nafileleri varsa namaz kapısından. Sadakası çoksa sadaka kapısından. Allah yolunda cihadı varsa, şimdi ise işte asker polis cihad ediyor. Ya Rabbi Mansur muzaffer eyle. <gülüyor> Ya Rabbi teröristleri kahreyle. Amin. Ya Rabbi Sülufi'de, Cizre'de, bütün doğuda, güneyde, doğuda, serhat boylarında. Ya Rabbi askere, polise fenalık düşünenleri helak eyle ya Rabbi. Destekçilerini de kahreyle ya Rabbi. Amin. Meclisten her yerden tardeyle ya Rabbi. Amin Allahu salli aleyhi Muhammed. Cihad elindense Cihad kapısından çağrılır, sokulur. Bizim hangi zikir ehlindense çok zikre devam zikir kabısında. Evet. Bekel elbab fela yamru nubiy ala ahli sama illa qalu marhaba bi hadi nefsi mutbaynati lati qabilat da'wati rabbiha hatta entahawi sidratil muntaha. Nasıl hadis-i şerif böyle ayet gibi gidiyor ya. Vahi, hadisler vahi. Ne farkı var? Mevla'dan geliyor o da. Getirirler amelinin kapısından sokarlar kapı ağlar diyor. Kapı ağlamaya başlar. Gökler ağlar diyor Kur'an. Yerler ağlar diyor Kur'an'da ayet var. Ma beket alemus sema ard. Firavun geberdiği zaman bilmem ne kadar 1 milyon 2 milyon hanedanından ve askerleriyle gökler yerler ağlamadı diyor. Bu ne demektir? Müslümanlar ölünce gökler yerler ağlar demektir. Onlara ağlamadı diyor. İşte kapı ağlar Ondan sonra kapıdan girerler, gökte sınıf sınıf melekler var. Sınıf sınıf. Ne işler var, ne ameller var, ne zikirler var, kıyamdakiler var, rükudakiler var, secde. Şey gökler melek kaynıyor. Hangi melek cemaatına uğrasalar, bütün melek cemaatleri derler, Rabbinin davetini kabul eden, mutmainne makamına ermiş, Allah'ın zikriyle huzura kavuşmuş olan. Bu ruha merhaba. Ya Rabbi, bize de ya Rabbi bize de merhaba denilmesini nasip eyle, Amin. gökten aşağı itilmekten muhafaza eyle. Amin. Amin. Merhaba. Senki zikriyle, Rabbinin zikriyle mutmain oldun, değil mi kardeş? Mevla böyle yapıyor. Rabbimiz her kulunu iddet etmez. Behedilemen enab. Kim Allah'a yönelir inabe, tasavvuf, zikir, tarikat. Rabıta, murakabe ilerler o iş gider, müşahedeye gider. Visal, huslat. Rabbine kim yöneldiyse, Allah onu kendisine idat eder. Kimdir onlar? Estaizu billah. Ellezina <gülüyor> <gülüyor> menü ve tezme kulubuhum bi zikrillah. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْوْمَ اِنُّ Bana yönelen kimdir? Başta iman edecek, sonra zikir, zikir, zikir, kalpleri benim zikrimle yatışacak, huzura erecek, sükunete erecek, sekinete edecek dünya yansa samanı yanmaz. Kıyamet kopsa üzülmez. Çünkü Allah'ın zikrinde fani olmuş adam. İşte kalpler, Parayla yatışmaz, sevdiği kızı almakla yatışmaz, şöhrete ermekle yatışmaz, bütün dünyanın en muhteber adamı olmakla yatışmaz. Kalpler hiçbir şeyi elde etmekle huzura ermez, ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bakıyorsun, dünyanın en zengini intihar etmiş, dünyanın en meşhur sanatçısı artisi köprüden atlamış. Çünkü huzur yok. Hele onlarda hiç huzur yok. Bakıyorsun garibanın biri, evde yemeğe soğanı yok. Huzur içinde zikrediyor adam ya. Çünkü zikirle mutmain olur Onun için ne olan nefse? Merhaba. Götürüyorlar, götürüyorlar. Nereye getiriyorlar? Sidretü'l münteha. Sidretü'l münteha, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu alemlerin, yaratılmış alemlerin vardığı son nokta. Münteha, nihayet demek, son. Sidre bir ağaç demek. Orada bir ağaç var. Nasıl bir ağaç var? Kökleri cehennemin dibinde, dalları cennette. Öyle bir ağaç var. Ne bir ağacı diye geçiyor. Bu Arabistan kirazı diye isimlendiriliyor. Sidra ağacı. Mekke Medine'de şu anda o ağaç var. Yaprakları da yedi yaprak büyü okunuyor. O yaprakların suyuyla banyo alınıyor falan falan. Onun bir tarifi var. Yazarım onu size dergide inşallah. Sihirlenen, büyülenenler, banyo yapar yapmaz Allah'ın zilini rahatlıyor mesela Sidre ağacı Bu ağaç şu anda mevcut Yani tam ismi Arabistan kirası diye geçiyor bu Dikenliği şeyi de var O ağacın, aynı o ağaçtan Ama nasıl bir ağaç Bir yaprağı, 70 bin kişilik ümmeti gölgelendirebiliyor, bir yaprak Bir yaprak, 70 bin kişi altına girebilir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü Dehşete düştüm güzelliğinden. De, böyle bir şey görmemiştim. Alemlerde böyle bir şey yok. Sidratül münteha Evliyaullah'ın ruhları oraya varıyor, müminlerin ruhları oraya varıyor. İşte getirdiler mü mübarek adamın, müslüman kulun ruhunu getirdiler, Sidratül müntehaya vardırdılar. Fekûlü melekül mevt Ölüm meleği yanında <feykûl> ile ya. Onun canını alma merasimine için inen melekler yanında Hepsi refakat ediyorlar, teşhir ediyorlar, birlikte geliyorlar. Ya Rabbi kabaz, kabazna ruhe fül'an ibni fül'anil mü'min Siz de şimdi zannediyorsunuz ki, bu çok büyük bir evliyanın ruhu falan. Bu yapılan işlemler, merhabalar, hoş karşılamaklar, sidretül münteada ağırlanmak falan sizin içinizdeki birçok müslümana yapılacak inşallah. Öyle silsileden, şecereden falan evliyanın halifesi falan olma da lüzum yok. Allah'ın hakiki mümin kulu olabildiysen, evliya olsan ne mutlu ama evliyanın mertebesi fazladır ama sana bana da yapılabilir yani, ümidi kesmeyelim inşallah. Biz de mümin değil miyiz? Bak burada ne diyor? Felan oğlu falan mümin kulunun ruhunu kabzettik diyor. Biz de i̇şte felan oğlu felanız Yusuf oğlu Ahmet, mümin mi mümin? Bize de nasip olabilir değil mi yani? Çok ileri şartlar da sürmediler. İman ne büyük şereftir. İslam ne büyük devlettir. Şu ehli sünnete göre inanmak ne büyük izzettir ve şereftir. Ehli sünnet olmayanlara kaderi inkar ediyor Mustafa İslamoğlu. Kader alın yazısı yoktur diyen ehli sünnet olabilir mi? Allah. Sünniyim diyor. Olabilir mi? Allah. Hanefiyim diyor. Olabilir mi? Ne hanefisi ya! İmam-ı Azam der ki sana, evvela müslüman ol, sonra hanefi olursun. Amentüde ve bil kaderi var. Sen kader yok diyorsun, amen tüde takılmışsın, hanefi nasıl olacak? Allah Allah! Alın yazısı yok ne demek? Allah geleceği bilmez demek ya! Nasıl bilmez benim ne olacağımı Allah ya? Celle Celal. Ya bunlar peygamberde durmuyor ki, gazını alamayınca Allah da bilmez diyor. Aziz Bayındır ne dedi? Çocuk dedi ki hocam ben kimle evleneceğim? Allah bilir mi dedi. Ne pisin Allah e oğlum dedi senin kimle evleneceğin?'' dedi ya. Telefonda kaydı sesi var ya. Bunun baş adamı işte. Ayrançın şahidi şiracı meselesi. Yan yana oturuyorlar ya. Mehmet okuyan Aziz Bayındır. Mustafa İslamoğlu o ona hürmet ediyor hocamız falan. O ona ediyor, aa çok büyük allamemiz falan falan. <gülüyor> ya Rabbi alâmi. de 30-40 kişi. Sandalyelerde de bayağı boşlukta var yine. Allah razı olsun. Ehl-i Sünnet'in meclislerini boş bırakmıyorsunuz. Allah kalplerinizi imanla doldursun. Amin. Emanla doldursun. Amin. Ahiret azabından kurtuluşla doldursun. Amin. Amin. Siz bizim meclislerimizi boş bırakmadınız. 40 senedir giderim, gittiğim yeri dolduruyor allah Teala. Bu Ehl-i Sünnet'in bereketi. Mahmut Efendi Hazretlerinin eli immetidir. Başka bir şey yok. Ben de bir şey yok. Ben papağandan beterim. Ama siz ehl sünnet adamı seviyorsunuz. Bu sevgi sizin Allah için sevginiz kardeşim. ehl sünnet olmayana böyle merasim yaparlar mı ruhuna? Vallahi kabirde kabri ateş dolur. Kur'an mahluktur diyen Bişri Merisi vardı. Mu'tezileden. Çok büyük bir... O zaman Ahmet İbni Hanbel dönemleri, Ahmet İbni Hanbel yani Hicri seneler 200-250'ler Evliya Allah'tan birisi, mana aleminde, evvelce vefat etmiş velilerden birini gördü. Bütün tefsirlerde var bu ruhul beyanda hepsine. Baktı ki genç ölmüş bir zat, saçı sakalı bembeyaz mezarda. Dedi ki sen genç öldün, saçın sakalın siyah idi. Hani ayette var ama mahşere çıkarken çocuklar bile ihtiyar olur, kıyamet kopması. E şimdi kıyamet de kopmamış, sen henüz kabir alemindeki merhaledesin, berzaktasın. Niye saçın sakalın ağırdı, efendi hazretlerinden bunu kaç kere dinlemişim, pazar sohbetinde. Ve tabi ruhu benda da gördüm, o zat dedi ki bu hayatta, isimleri unutabiliyorum, çok senedir çok şey görüyorum. Maksat mevzudur zaten. Dedi ki Kur'an mahluktur diyen, Vişri Merisi yani mutezil eden, vefat edip bizim mezarlığa kondu, mezarlığa kabre gömülür gömülmez cehennem ona bir gürledi, hepimiz kıyamet koptu sandık, çocuklar bile yaşlandı diye. Hepimiz kıyamet koptu sandık. Cehennem bir gürledi o mutezileden o adama. Bişri Merisi adı o, mutezileden olan adını unutmadım da. Mevzuya bak yani. Kabir-i ne yüzde gideceksin? Kader yok, o yok, bu yok. Hadis yok, sünnet delil değil. Ya bu nasıl bir din anlayışı da? لَا حَوْلَ وَلَا قُبْدِ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ Evet. Ve vallahi Allah dahi bilmiyor mu kimin ruhunu aldıklarını? Biliyor ama yine de melekler ne veriyor? Tekmil veriyor yani. Diyorlar ki ya Rabbi, falan mümin kulunun, falan oğlu falan mümin kulunun canını aldı. Oğulullah Allah Teala buyurur ki ruddu il el Tamam şimdi aldınız ama burada da karşıladınız selamlarla müjdelerle Şimdi münker nekir gelecek mezara Mezarda ona sual soracaklar beden cevap verebilir mi iskelet? iskelet cevap veremez, esas insan nedir? ruhtur o zaman ne oldu? yeryüzüne geri döndürün mezarına gitsin soru cevap var anladın mı şimdi? çünkü öldükten sonra mezara defnedilene kadar bazı bir gün, iki gün bile geçiyor o arada semada kalıyor sidretül müntihada ama ne buyuruyor Rabbim? bu tarafa hiç bakmıyoruz ya ya siz de uyumayın ha bakmıyoruz diye kafanızı kaldırın, mezarı mı düşünüyorsunuz? Ölüm korkusu mu sardı? Ne oldu? Hepinizin kafası yerdeydi. Ruddu <gülüyor> ila'l-ard geri yere döndürün. Fe'inne minha halaktum. Çünkü ben onları topraktan yarattım. Ve fiha ridum tekrar toprağa döndüreceğim. Ve minha uhricum tekrar topraktan çıkaracağım. Taratan <gülüyor> uhra. Bir diğer seferinde yine ruhu gönderecek. Şimdi ruh mezarda kalmaz. Şöyle cevap verir. Ondan sonra ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna Allah muhafaza indirilir. Sonra mezardan bedeni dirilteceği zaman tekrar toprağa ruhu gönderir ki beden teşekkül edince ruhsuz ayağa kalkamaz mahşere. Onun için veyden النُّفُوسُ زُوْوِجَدْ ruhlar çiftleştirilecek, yani bedenine geri girecek. Evet Rabbimiz böyle buyuruyor, اَسْتَعِذُ اللّٰهِ Minhaخلقناكم ve فيها نعيدكم و منها وفيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة أخرى. Salallahu Hadisler, ayetler hep bir gidiyor. Görüyor musun? Hiç var mı bir tezat, bir çelişki görüyor musun? fe innehu esma'u alikum. şimdi o sizin o ölmüş adam mezara koyduğunuzdan sonra münker nekir şu halinde cevaptan sonra yanından ayrılanlarınızın takunyalarının ayakkabılarının seslerini bile duyar mı? duyar, Bukhari hadisinde de geçiyor, ayakkabılar gidiyor ya ses çat taktuk taktık eyvah, yalnız kalacağım gidiyorlar amelin varsa yalnız kalmazsın Tebareke gelirse, her gece okuduysan, Yasin-i Şerif gelirse, Kur'an gelirse, namaz, zekat gelirse yalnız kalmazsın. Ne yapacaksın ananı babanı yukarıda beklesen olur, gitsen olur. Aşağıya bir faydası yok ki. En sevdiğin karın kocan yukarıda dursa, ağlasa ne faydası var? Amel lazım. Orada ne geçer? Hangi akçe geçer? وَنَفْلَيْدِيكُمْ <gülüyor> Ellerinizi topraktan silmenizi bile duyar. Hani kürekleri Toprakları yığıyoruz, ondan sonra kürekler birbirine çatıyor falan, çamur oluyor, toprak oluyor, onları kazıtma falan oluyor. O ellerini böyle yapıyorsun ya, okuyoruz, yedi innihan zelnâ okuyoruz. Yedi innihan başta avuzu aralarda besmeleyle, başta avuzu besmele, aralarda besmeleyle, birinci kat kefeni açıyoruz, o toprağı kefenin üstüne, hanginiz mezarlıkta bir adamı gömerseniz öyle yapın. Bu kefenin birinci katını açıyorsunuz, tam göçsüne, o toprağa koyuyorsun, az bir toprak mezarın içinden alıyorsun, yediğin nansel nawkur, çok faydası var. O sizin ellerinizi siltiğinizi bir değiştir, iza ve ondan yüz çevirdiniz, yani arkanızı döndünüz, mezarlıktan çıktığınız zaman. Feteeti ona gelir emla kumselat ediyor. Üç tane melek gelecek. 2 tane daha hadis şerif vardı burada, acayip hadisler hazırlamıştım size ama vakit yetmeyecek. Ama bu hadisi bitirelim. heyecanlı noktada kalmayalım, değil mi? Evet. He? 3 melek gelecek. Melekan min meleketir rahmeti. İkisi rahmet meleklerinden ve Melekümin min meleketil azabi, birisi azap meleklerinden. Yahu adam Sidretül Muntaha'ya gitti. Mevlam selam aldı. Bütün meleklerden merhaba. Göklerde ikram edildi. Yine mezara azap meleği geldi. Bu acayip bir şey. Kimse garanti demesin. Sorgu sual var. Yalnız fark ettiniz mi? Azap meleği tek, rahmet meleği iki. Sebekat rahmeti ala ghababi, rahmetim gazabımı geçmiştir. Hadisi kutsi. Nasıl oldu yine? Hep çıkıyor bak. Hep, mukayeseli yaptığın zaman tezat yok. Geldi. Ama Azap meleği gelmeden salih amelleri geldi çepe çevre çevirdi. Gelir mi? Bu sohbet gelir mi? Bu aminler gelir mi? Varsa gelir. Varsa gelir. Şarkılar dinledin. Gelir mi? Kötü gelir. Kötü gelir. Bak salih amel onu kuşattı. Vessalatü'nde ricleyh İki ayağının yanına ne durdu? Beş vakit namaz geldi oturdu. Hele tehdit, israr kuşluk varsa her tarafı sarar. Vassiyam indirazi başına ne geldi oturdu oruç oruç Ramazan orucu varsa hele nafile oruçlar varsa nurun ale nuru ve zekat an yemini sağ tarafına ne geldi zengin nisaba hesabı malik diyse verdi zekatlar geldi. Vassadakat anyesi hari zekat dışında nafile sadaka hayır yaptıysa geldi nereye geldi soluna geldi el ru ve husn huluk güzel ahlak var mı güzel ahlak kibarlık beyefendilik hanfendilik naziklik kalp kırmamak gönül yıkmamak güler yüz tatlı dil alacaklıyı tartaklamamak borcunu kolaylıkla ödemesi için tehirler vermek vesaire güzel ahlakın sonu yok geçen bir derslerde Lale Gül TV izliyor musunuz <gül> He? İzlemeyen zaten İlâhîrî yani. Akıllı adam izler yani. Hadisler var. Tefsirler var. Fıkıhlar var. Ondan sonra tasavvuf var. şifa şerif var. mektubat şerif var. Terhib-i terhib var. Ne dersler yapıyorum şey ya? Ölmeden bir şeyler kavuşturayım da arkama bırakayım diye. Değil mi? E dinlemeyene ne olsun? Ne olsun? Hakkım kalsın. Hakkım kalsın ya. Yani. Dinleyin de, Orada neler anlattım geçen. Güzel ahlak hakkında mesela. Şimdi bütün amelleri bir tarafına geldi oturdu. Güzel ahlak anaya babaya iyilik. Bir o demek. Ana babaya iyi bakmak. Akrabaya iyi davranmak. Güzel ahlak nereye geldi? Tam göğsünün üstüne geldi. Çünkü çok faziletlidir yani. Nafile bütün. Nafileler içinde. Namazın nafilesi mi? Orucun nafilesi mi? Haccın ümrenin nafilesi, mi, zikrin nafilesi mi? sorarsanız bu kadar ayet hadis gördüğüme göre konuşuyorum. Güzel ahlakın nafilesi hepsini geçeceğini beyan ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Sabah kadar tecavüt kıldın, Allah kabul etsin. Kıl, kılma demiyorum. Hem güzel ahlaklı ol, hem onu yap. Üçünü birden yap, dördünü bir de ama güzel ahlakın yok ise sabah gittin, gönül yıktınsa, adamın birinin kalbini kırdınsa, he? Değil mi? Safa duruyorsun, gece teheccüd kıldın, mübarek geldin sabah namazına, safa. Saf da biraz gevşek, adamın biri de arkadan sıkıştırmak sünnet yerine gelsin çok sık olması lazım diye hafif safa girmeye, sıkıştırmaya çalıştı, sen adama ne yapıyorsun, <gülüyor> Yuh sana be! O teheccüdü kılmasaydın da bu ıh da yapmasaydın. Hele o Mekke, Medine'de ne uyuz oluyorlar ya? geliyorsun sonradan yer yok, bakıyorsun arada boşluk var geleyim oturayım, biri ayağını uzatıyor, biri paçağını uzatıyor, biri çapraz yapıyor, biri paralel yapıyor gelme, ulan ne gelme Allah'ın evindeyiz ya biraz sıkış ya, ahlaklı ol kardeşim, terbiyeli ol müslümansın, ay fakirmiş, ha bu ne acaba, Ne? virüs mü taşıyor acaba bu da, Afrikalı mıdır nedir falan ulan ne Afrikalı, virüs sende ya, Afrikalı da bir şey yok ya adamın yüzü siyah olabilir Adam köle olabilir, adam garip olabilir, kokabilir, Müslüman kokabilir, ne yapalım yani şimdi, adamı hakir mi göreceğiz? Sen, hey gidi kardeşim, Müslümanın o kokusuna, pasına, kirine hakaret etme! Yarın ahirette o adam cennete girer, bir de bakarsın en itibar ettiğin hoş kokulu adam cehennemin dibini boylar. Mesela ahirette ne olacağıdır Tabii ki Müslümanlar da temizliğine, kokusuna buna riad etsin, sünnettir ama. Bazısı fakir de var yani insanlar. It, i̇mkanları yok, bir elbisesi var, ikinci yok yani. Bunlar da var. Geliyor Mekke'de, Medine'de de var fakir yok, dilencisi var, şusu var, bu var. Ne yapacağız? Güzel ahlak gelir, göğsüne oturuyor. <gülüyor> فَكُلَّمَا <gülüyor> اَتَعَوْ مَلَكُ الْعَذَابِ مِنْ Azap meleği şimdi kafadan geliyor, oruç dur diyor, ayaktan geliyor, Namaz dur diyor, sağdan geliyor, zekat dur diyor, soldan geliyor, sadaka dur diyor, göğüsten geliyor, güzel ahlak dur diyor, hiçbir cepheden yer bulamıyor. Zepbehanu amelü s-salih, salih ameli, azap meleğini ondan savuşturuyor. Fe-ekûmu <gülüyor> bi-mirzebetin, eline bir kamçı alıyor, azap meleğinin elinde, kabirde, Allah göstermesin, bir kamçı var. Bu, bu çok hadiste bu kamçıdan bahsediliyor. Kamçı. Böyle bir kamçısı var. Vallahi nasıl bir kamçı diyor biliyor musun? Bunu başka hadislerde de gördüm. <gülüyor> Mina'da toplaşan hacılar işte şimdi üç milyon, iki milyon, üç milyon, dört milyona ulaşan seneler var. Mina ehli diyor. Mina ehlinden ne kastediyor? Yani o zamanki en kalabalık mevsim orada olduğu için hadis-i şerifte. Çünkü o zaman da hac zamanı mevsim oluyordu Mina'da. Mina ehli yani 3-4 milyon şu anda insan o kamçıyı kaldırmaya kalksalar güçleri yetmez kaldıramazlar diyor öyle ağır bir kamçı Vurdumu yedi kat yerin dibine geçiriyor yedi kat yerin dibine Sen gömdün adamı bir metre dibine Bir vursa yedi kat yerin dibine geçiriyor Sitchine kadar Şeytanların cinlerin hapishanesi var Sitchin ve meadra kemaas için ki merkum diyor Kur'an işte oraya kadar indiriyor adamı o kamçı. Feykulu <gülüyor> <gülüyor> diyor ki eyül Abdus Salih, ey iyi kul, salih kul, salih ameli salih yaparsan sende salih olursun. Adın salih demekle olur mu? Adamın adı salih, her yol var. Ne yapayım ben öyle salih? Ameli salih ise adam olur apti salih. Ey Salih kul. Levlam ekte nefe keminussalat ve savm ve zekat ve sadaka. Ladrabtuke bi hadi almirzabe darbatan yshtae'u qabruk minha nara. vay vay vay vay vay. Şu namaz oruç, şu zekat sadaka, şu hayır hasenat, şu güzel amellerin seni kuşatmasaydı kabrin ateş olup tutuşacaktı. Ama sen benden kurtardın. İki meleğe dönüyor diyor ki fehuma fe ve Ey rahmet melekleri Benden bu kadar Bu adam sizindir, siz de bununsunuz Rahmete kaldı diyor Kurban olduğum Azam meleğine teslim etme bizi Ya Rabbel Alem Kurban olduğum rahmet meleklerine teslim eyle bizi Ya Rabbel Alem Acı bize, lütfeyle bize Ya Rabbi. Biz zayıfız, dayanamayız kurban olduğum sana Allah'ım Ya Rabbel Alem فَيَقُولَ حَلُوا مَا sahibi Rahmet meleklerin ikisi kalır, biri diğer arkadaşına der اُرْفُقْ وِيْوَلِيِ اللّٰهِ فَاِنَّ اُجَاءَ min هَوْلِنْ شَد۪يدٍ Şimdi bu Allah'ın dostu, mümin kuludur. Buna bir yumuşak davranalım, biraz teskin edelim çünkü çok büyük şiddetleri atlattı. Panik ya, o panik. Azap meleği bir kapsa gideceksin ya. Çok büyük şiddetlerden gelmiş. Canı çıkarken, yani kaç türlü merhale var. Şimdi buna yumuşak davran. De ki tamam der, şimdi sorgu sual meleği bu rahmet melekleri aldı sorguyu ele Anladın? Azap melekleri devreden çıktı, sorguyu kim yapacak şimdi? Rahmet melekleri yapacak. Bu da çok önemli bir mesele çıkıyor burada. Ne demek? Yani senin amelinin durumuna göre sorgu sual meleğinin davranışları değişiyor. Aksi takdirde azap meleği o sorguyu yapacaktı. Azap meleği yaparken ne yapacaktı? Şiddetli davranacaktı tabi. Şiddetli davranınca senin zaten abdestin bozulacaktı yani korkudan. Değil mi? Abdest mi kalır, gusül mü kalır? Hocanın canı çıktı sana abdest aldırdı ama koy verirsin gider yani. Gördüğün zaman ne olacak zoru görünce? Men rabbuke fe yekul der ki Rabbi rabbuke Rabbin kim senin der? Mübarek adam falan. Zaten o mübarek mübarek falan deyince zaten sen ne oluyorsun? Cevaplar aklına geliyor da panik olmuyorsun. Rabbin Rabbim kimden Feykuler der Allah kelle Rabbim Allah. Feykuler der. Ma dini ki dinin ne dediler? Kale cevap ver. Dini el İslam. Dinim İslam. Bazısı şiir bile söyledi. Evliyaullah'tan. Allah'tan, ı Nesefi Hazretleri olacak. İmam Nesefi'der çoktur. Hangi Nesefi bilmiyorum. Kabre indiği zaman melekler dediler, soru sordular. O da dedi ki Nazımla mı söyleyeyim, Nesirle mi söyleyeyim? Yani nesir düz yazı, nazım şiir. Allah Allah ne rahat adammış dediler. Bir şiir şöyle de dinleyelim dediler. Bir nazım yap bakalım dediler. O zat bu mana aleminde görüldü, keşfe açık zatlar. de hep geçer. <gülüyor> Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve Nebiyye Muhammedun ve Mustafa-hu sallallahu aleyhi ve sellem. ve din-i el İslamu ve fi ali zemi Eselullah affı ve dediler. Maşallah ne şiir söyledin dediler. Adam ne rahat görüyor musun? Rabbim Allah başka ilah yok. Peygamberim onun seçtiği sevdiği Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dinim İslam'dır ama işlerimi karıştırırsanız kötü işlerimde çıkabilir. Yani günahsız değilim. Allah'ın affını, bağışını beklerim. Mevla buyurdu ki geçin bundan. Tamamdır bu. Ya Rabbim Allah, adam şiir mi söyleyeyim düz yazı ile mi konuşalım diyor ya. Ne rahat mübarek zatlar var değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz ne yaptı? Dedi ki ne bu şiddet bu celal dedi ya meleklere. Melekler dediler, azap melekleri, sorgu var, sual var. Ya dedi, nereden geldiniz? Sidretül müntehadan geldik, arştan geldik. E dedi, ben şurada bir metre yukarıdan geldim. Rabbimi unutur muyum siz oradan geldiniz, Rabbinizi unutmazsınız. Biraz ümmeti Muhammed'e yumuşak davranın bundan sonra dedi. Ne güzel adamlar var. Meleklere bile tanzimat veren. Değil mi? Adam olursan lafın dinlenir. Evet. diyor Men ne büyükke, Peygamberin kim? Galedi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. derler ve nereden bildin o peygamber olduğunu? Böyle de bir soru varmış ha. Bu soruyu bugüne kadar pek Aktarm, yapmadık aktarma. Bu soruya da cevabı hazırlayalım. ha. Ne biliyorsun? O peygamberdir. Kale diyor ki cevapta bu hadis olmasa bunu bilemeyecektik. Bak hazırlıksız gideceğiz. Kara atı okudum kitabı Allah'ın Allah kitabı Kur'an'ı okudum. Fe amentü bi ona iman ettim. Ve saddektü onu tasdik ettim. Orada onun adını gördüm ona inan. Der. Ve yentehiranihi orada bir ee, zorlama yaparlar. Önde ha, tam bu noktada ona biraz şöyle ya ne biliyorsun doğru mu falan hafif bir e, bir acaba dedittirebilir miyiz veya şüphesi var mı gibi bir sorgulama imtihan bu ya kabir imtihanı kabir sorgu soru halı diyoruz yaparlar ama artık bakarlar ki tamam ve eşet bir fitnedin fitnelerin imtihanların en zoru budur. Şurazu alel müminin. Mümin kulun başına gelecek en büyük imtihan kabir sorgusu halidir. Bundan zoru yok. Allah'ım o günde cevabımıza muktedir eyle yarabbim. Ve nida gelir mine sema. Gökten nida gelir Allah tarafından. Katsadak abdi kulum doğru söyledi, cevaplar tamam. Fefrushu min el cenneti. Şimdi altına cennetten döşek serin. Bekşümin kisvet ya üzerine cennetten kisve giydirir o tayi buhumin kabrini, makamını, berzaktaki yerini, cennet kokularıyla, hoş kokularla kokulay. Mefsahu leuvin kabriyi meddelmasar, <gülüyor> mezarını gözünün gördüğü yere kadar uzatın genişletir. Sen koyuyorsun bir buçuk iki metreye, halbuki o baktığı zaman her taraftan gözünün gördüğü kadar geniş. Sen de üzülüyorsun diyorsun, ey iyi diyorsun Kaç metre eves Bu ne faal adamdı. Görüyor musun iki metrede ne yapacak? Adamsa iki metre değil ki. Ne 2 bini ne 200 bini. gözün gördük adı açılır. Kabrimizin genişliği için. Veftahu lewan açın, babem minel cenneti indirazi. Tam başının yanında cennetten bir kapı açın, canlı yayın seyredecek. Cennette şu anda ne var? Yerim burası, makam burası, hizmetçilerin şunlar, köşklerin sarayların, canlı yayın. Cennet şu anda var zaten eli sünnete göre. Canlı yayın, cennetten kapısını açın ve baben bir kapıda ayaklarının ucuna açın ruh orada seyrediyor bir kapıda ayaklarının ucuna açın tün sonra ona derler ki bayağı çile çektin gelene kadar gidene kadar ruh çıktığı çı çıktıktan beri şimdi uykuyu hak ettin nem nevmet el arusi fi hajlatiha gerdek gecesi yeni damadın e, gerdek çadırında hani böyle süslerler, müslerler gerdek yatağın etrafına şey yaparlar ya süslü püslü şeyler koyarlar falan. Ta o zamanda da var Araplarda. Buyur, buyururlar ki ona derler ki e, gerdek gecesi yeni damadın tatlı bir yorgunluğu olur. O yorgunlukla beraber nasıl oldu uyudu nerede yattığını bilmez olur. Hele bir de sevdiği birine kavuşmuşsa evlenmişse efendim çoğu huzur içerisinde likadan e, zifaftan sonra nasıl uykusu gelirse öyle uyu Yani geçen bir derste bunu bir izah ettim yine Buna bir reddiye mi Ne Biri bir şey dedi Gelinin uykusu gibi, damadın uykusu gibi buna itiraz etti biri Ben buna bir cevap verdim bir sohbet ne dedi? ne dedi? Ha ha bak iyi hazır, güzel takipçilerim var ama Yani bu kadar adam Boş gitti Ha bu çocuk maşallah İslam oldu dedi. ki şey ne dedi? Arus damat demek. Mevlana Hazretleri ne dedi? Şebi arus. Şebi arus ne zaman? Vefat gecesi. Benim dedi arkama ağlamayın. Bu benim damattık gecemdir. Yani sevenin sevdiğine kavuştuğu manasında şebi arus gecesi diye şey etti. Zaten. İslamoğlu Mevlana'ya ne diyor? Moğol ajanı diyor. Müslüman falan demiyor Mevlana'ya. Hz. Mevlana için dedi ki bu dedi arus damatsa gelin kim dedi falan onun Allah ile buluşmaktaki maksadını bu hadiste geçen ben de dedim ki bu hadiste geçiyor. İslamoğlu bu hadisi bilmiyorsa Mevlana biliyordu bu hadisi. Hz. Mevlana önce arus dedi. Yani yeni damat gibi uyu ya melekler. Onun için bana böyle denecek inşallah ben yeni damat gibi uyu deneceklerdenim manasına yoksa haşa Allah damat bu gelin haşa böyle şey olur mu ya? bu dedi gelin de damat da kim damat kim gelin dedi Mevlana'ya bir hakaret etti orada o zaman ben bunu izah ettim İşte bu kişiye derler ki çadırındaki yeni damat uykusuyla uyu derler لَمْ يَزُقْ Azabel الْقَبْرِ sen kabir azabı tatmayacaksın bu adam kabir azabı diye bir şey görmeyecek Cenneti de görünce, dayanamayacak, bakacak cennetteki eşleri var, hizmetçileri var, köşkleri var, sarayları var, bu burada mezarda yatıyor. Ne diyor bu sefer? فَاَقُولْ يَا رَبْءٍ اَقْرِمِ السَّاعَةَ لِكَ يَرْضِعَ اِلٰهِ اَهْلِهِ وَمَالِهِ Kurban olduğum, kıyameti çabuk kopar diyor. Şu anda kabirde yatan velilerden ne kadar kıyamet çabuk kopsun diye duaden var. Niçin? Aileme döneyim, malıma döneyim çünkü cennet benim mülküm senin. Siz varissiniz diyorlar. Varis nedir? Babadan kalma mal, miras, en en helal mal, miras malı. Evet! Senin öz malın dünyadaki değil, bırakıp cennetteki temellik kalacak inşallah. Ya Rabbi malıma döneyim, aileme döneyim, bana hazırladığın nimetlere kavuşayım, ne olur kıyameti kopar. Ya mübarek adam kıyameti kopsun istiyorsun da, daha biz yaşıyoruz üstünde, biraz da bizi idare et, daha biz de kazanmaya uğraşıyoruz. Sen kazandın gittin, Bursa'da 70 bin evliya ruhlar dolu. Bütün Bursa alttan ağrı göklere kadar evliya Allah diyorlar. Ya Rabbi kıyameti çabuk kopar ki cennetimiz çok güzel. <gülüyor> Ama ey Allah'ın dostları, bizim gibi henüz kazanmamış, kazanmaya uğraşan garibanlar var. Biraz da Mevla'm etsin de bizi yaşatsın da biz de biz de keseyi kasayı dolduralım. Ahirete zengin çıkalım inşallah. <gülüyor> evet. Feyyub adem'in kabri. Bu adamın serüveni böyle. Cennet manzaralarıyla cenneti seyrederek geçer. Bir de bakmışsın öldüğü ile kıyamet arası kaç sene? 2000 sene, 3000 sene yatan var. Adem Aleyhisselam yatıyor hala 7000 seneyi geç. Bu kişi kabrinden diriltilir. Yaddal vecihi. Yüzü bembeyaz olarak nurlu bir şekilde, alnı ak, yüzü ak olarak cennete götürülür. Oradan hadis-i şerif, başka hadis-i şerifler mahşer boyutu çok hadis var. Şimdi vaktim yok. Bu hadis bitti. Yani ne oldu? Artık neye geçti? Cenneti seyretmeye geçti. Ne zamana kadar? Mahşere kalkana kadar durum bundan ibaret. Ya Rabbi o günde yüzlerimizi bembeyaz eyle. Yüzlerimizi akıyla ya Rabbi. Estağizü <gülüyor> billah. يَوْمَ يَضُجُّ وَجُوهُهَا تَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۚ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَذُوقُوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاَمُورُ صَدَقَ اللّٰهُ <الْعظيم> Yüce Allah, doğru söyledi büyük Rabbimiz. O gün bir takım yüzler bembeyaz olacak, bir takım yüzler kapkara olacak. Kafirlerin yüzleri kapkara olacağı zaman, biz onlara diyeceğiz ki, Kalu belada söz verdiniz, iman ettiniz. Sonradan dünyaya çıktınız, inkar ettiniz. Küfrünüz sebebiyle tadın azabı bakalım. Ama yüzleri bembeyaz olanlar Allah'ın rahmeti içerisinde kark olacaklar. Bütün nimetlerin içine içinde boğulup kalacaklar. Cennete vasıl olacaklar. Onlar orada ebedi kalacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz hak ve gerçek ile sana okuyoruz ya Muhammed sallallahu aleyhi Aleyke ve sellem. Allah alemlere zerre kadar zulmetmek istemez Allah kimseye haksızlık etmez, haksızlık istemez Allah herkese karşılığını verecek Allah zulümden münezzeh Celle Celle. Göklerde ne varsa Allah'a ait Yerlerde ne varsa Allah'a ait Bu manyak Amerika Rusya neyin peşinde savaşıyor? Bütün mülk Allah'a kalacak Akıbet müttekilerin olacak <Sessizlik> Yeryüzündeki hepsinin mirasçısı biziz Üzerinde ne varsa biz varis olacağız siz iki parça toprak için, orayı burayı karıştırmak için, Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi, Filistin'i, ey gidi Yahudi, Siyonist. Sonunda bana geleceksin Allah buyuruyor. Bütün işler Allah ancak Allah'a döndürülecek. Yaptığınız zulümlere ne hesap vereceksiniz? Ebedi azapta inleyeceksiniz. Siz kimin mülkünde tartışıyorsunuz? ne zannediyorsunuz. Mülk bana ait. Bana itaat edin. Yüzünüz bembeyaz olsun istiyorsanız. Kur'an'a uyun, sünnete uyun. ''Dostlara tabi olun.'' Mevla vaz ediyor. ''Ya Rabbi nasihat alanlardan eyle, ya Rabbi yüzü aydın olanlardan eyle, o gün yüzü kara olanlardan olmaktan muhafaza eyle. ''Ya Rabbel alemin, Allah amin.'' Muhammed İbni Nasr-i Sahih Hazretleri'nin bir, bu kitap, İmam Seffari'nin çok büyük alimdir. Vefatı yani 1188, hemen hemen işte, 250-300 seneye yakındır. ''El-Buhur-u-Zâkhirâ fî ulûm isimli eser.'' Fakat bu nereden alıyor? lalekainin Es-Sünne isimli eseri var. İmam Lâlekâî demek, Lâlekâî çok eski. Yani müçtehitler döneminde hadis imamlarından, muhaddislerin en üstünlerindendir. İmam Lâlekâî. Unutmayın bunu. O mübarek zat naklediyor, kitabının adı e, Şerh-ü Usul-i Ehl-i Sünne. Ehl-i Sünnetin itikat temellerini şerh etme kitabı. Bütün ehl-i el kaidelerini ele almış o kitapta. Orada kerametin ispatını, velilerin hak olduğunu hepsini beyan ediyor, deliller almış. Muhammed bin Nasr-ı Sâhî Hazretleri anlatıyor. Babam diyor, babası kim? Babası Nasr-ı Hazretleri. Bu oğlu Muhammed bin Nasr. Babası Nasr bin Sâhî. Benim babam diyor, cenaze namazı kılmaya çok düşkündü. Kim ölürse cenaze nerede varsa tanıdığına tanımadığının hep cenazelerine katılır. İyi dinleyin burayı. İlk din anlatıyorum bunu daha hiç anlatmamışım. Bütün cenazelere iştirak eder. Bir gün dedim ki baba hayatın cenaze namazlarında mezarlıklarda geçtim. Bu ahiretle ölümle kabir halleriyle ilgili hiçbir şeye şahit oldum. Dedi ki oğulcağızım bir gün bir cenazede bulundum geldik. Men, namazını kılarsan bir Uhud kadar kıyrat sevap Mezarlığa da gidersen iki kıyrat Buhara hadisi ya yani müjde iki kıyrat, Uhud, iki Uhud kadar sevap Bu da mübarek sevaba doymaz Mezara da gidiyor tabi Bir gün bir cenazeye Katıldım Tam defin oldu Baktım ki mezara indiler Cenazeyi defnetmek için iki kişi girdiğini gördüm Ama açık gözümle uyumuyorum Böyle bakıyorum İki kişi mezara indi Sonra duruyorum. Birisi çıktı, biri kaldı. Kaldı ama ortada yok. İnsanlar ne yapıyor? Toprak atıyorlar. Defin tahtaları falan neyse koydular, üstüne toprak. Topraklar atmaya başladılar. Allah Allah dedim. Ya kavm, lütfen Ya iki kişi girmişti ya. Yol derin kazıyorlar tabii. Üstten de çok görünüyor. E birisi yok. Yani biri çıkmadı, biri çıktı. Biri çıkmadı, e zaten bir tane cenaze geldik, kıldık, koyduk, defnet. Ölüyle bir, diri de mi gömüyorsunuz yahu dedim. Ölüyle diri de mi gömdünüz? Bu biri nerede? Dedim. Mezarın başında toprak atanlar işte falan dediler maazen maaz, sen şaşı mısın, nesin? Bir kişi indi dediler. Ya dedi ben gözümle gördüm, ben şaşı beşi değilim, ben iki kişi indi. Dediler ki, burada kimse yok, mezarın içindeyiz. Artık kapatıyoruz. Kimin üstüne atacak? Ben dedim ki laalleu şüb biheli. Bunu İmam Lalekai zikri. İmam Lalekai ne demek biliyor musun? Ehli sünnetin bütün kaidelerini kitabının şerhini yazmış. En büyük imamlardan, büyük müaddes. O bunu zikrediyor, diyor, düşün. Herhalde dedim, birimi iki gördüm. Rüyamı mı, o arada mı elham mı yaptım, daldım mı ben dedim. Bu kadar adam yalan mı söyleyecek? Niye diri gömsünler? Neyse Döndüm Ama diyor vallahi diyor iki gördüm İnen ikiydi Biri çıktı biri kaldı Dedim bu gördüğümün rüya değil ha Bu gördüğümün mutlaka bir izahı var Allah bunu bana keşfedene kadar duaya devam edecek Keşif yani Mevla bana bunu anlatsın Bunu adamlar anlamaz adam diyor ki bir kişi var O da çıktı diyor Aynı mezara gittim geri döndüm. Ya! 10 tane Yasin okudum. 10 tane de Tebarek okudum. Ağladım, ağladım, ağladım. Bunlar da büyük veliler o zaman tabi ki bu. Lali de naklettiği demek ilk ikinci asırlar, 3. asırları geçmez yani. Dedim ki Ya Rabbi ki şifri hamma Ya Rabbi aklıma mukayyet ol. Hani derler ya aklıma korkuyorum, dinime de korkuyorum yani imanımda vesveseye girerim şüpheye girerim ben de sıkıntıya kapıldım vesveseye girdim gördüğüm işi keşfeyle yarabbi dedim aç bana ya Rabbi dedim ağladım ağladım kabir açıldı diyor açılır mı kabirler ara sıra? he? <gülüyor> size olmadı değil mi hiç? size olsa zaten sizde yanına zaten hemen değil mi? boş mezar buldunuz zaten Belediyeden mezarlar da pahalı kaliteli yerlerde <gülüyor> hemen içine gidersin. Kabirler açılır arkadaşlar. Aşık İlahi Hazretleri Nakşibendi tarikatının meşayhından Emir Buhara Hazretleri ile İsfati'teki Ahmet Emir Buhara Hazretleri beraber İstanbul'a geldiler. İlk Nakşibî hareketini getirdiler. Ubeydullahlar Hazretlerinin halifeleriydiler. O Buhara'dan Nakşibendi ben Hazretlerin mezarının etrafında zikir zikir zikir 40 gün şu kadar İbadet, ibadet, gece gündüz itikaf yaptı, Şah-ı göreyim diye o kadar Mevla'ya teveccüh etti ki kabir açıldı, oturdu, bizzat görüştü, konuştu, sonra kapandı. Şah-ı Nakşibendi uyanıkken gördü, kaç yüz sene sonra. Onun da kabrini arıyordum, arıyordum, şimdi buldum. Yunanistan'ın Yenice taraf, Yenicesi varmış, Yenice, orada kabri daha ziyaret edemedik inşallah ederiz. Aşık-ı İlahi Hazretleri, internetlere girip çıkabilir, Simavlı. Kütahya'nın Simav ilçesi var. Aslı oradan. Simavlı Aşık ilahi Hazretleri. Bütün hepsi hepsinde var. Yani kabir açılır. Adam olabilirsen tabii. Teveccühün orayı zorlayacak yani maneviyatın varsa. Bir şahıs çıktı, kabirden bir şahıs çıktı, ben kaçtım diyor. Ben de öyle, e sen istedin mübareksin, sen kaşındın yani. O kadar Yasin okursan, Tebarek okursan. Ya Rabbi keşfet ağla ağla ağla, mevlada sana al da gör. Bir zat çıktı, ben sırtımı döndüm kaçtım. Dedim ki kaçarken, ya haza bir mağbūdike, illa vakf tehtel selek. Dedim, taptığın ibadet yaptığın Allah'ın bahşi hakkı için. Bir dur da sana bir şey sorayım, kork korkutma beni. Döndü bana. İkinci defa dedim. Üçüncü defa dedim Allah aşkına döndü bana. Sen dedi Nasr-e-sayık mısın? Adımı söylüyor diyor. nasr e mısın? Dedim evet. Dedi El-Tarifuni beni tanır mısın? Kultülâ dedim hayır. Dedi Nahlü melekan melâketi rahmet. Biz insan değiliz. Cin de değiliz. Rahmet meleklerinden iki meleyiz. Ama sana biz insan şeklinde gözüktüğümüz için diğerleri görmedi sen gördün Sen görünce iki kişi indi dedin Halbuki birimiz melektik Anladın? Diğer insanlar görmedi sen de diyorsun göbür adam nerede? Ben adam değilim ben melektim ama melekler insan şekline girer mi? Bazı kere insan şeklinde gelir görünür mü? Görünür evi de ziyaret eder dilenci gibi Para da isteyebilir yani Meleklerin böyle işleri hadis-i şeriflerde duymuyor musunuz? Kel var hani Kel, şu, bu, birine melek gönderdi insan kılığında, değil mi? O kel dedi ki işte saçım olsun, daha bir şey istemem falan, ona dua etti falan, sonra o dedi ki Geldi ona, ya bak bu kadar güzel olmuşsun falan, bir sadaka verir misin falan O meşhur hadis, sahih hadis, o ne dedi? Ben olduğum olası saçım böyleydi, kel, mel değildim, ne karıştırıyorsun ya dedi, sadaka falan vermedi Eğer yalancıysan Allah eski haline çevirsin dedi, bir anda damdazlak oldu Değil mi mesela? Böyle bir uzun hadis-i şerif var, bir gün onu okuyalım bir günde o hadisi okuyalım. Çok. Yani insan kılığında gelir. Sen dedi beni gördün oraya inerken iki iki kişi diye gördün. Halbuki ben meleğim. O insan olarak tek kişiyim oraya. Adamlar sana doğru söyle. Vükilna bi ehli sünneti. İmam Lalikain'in en sahih kaynak. bukhari gibi böyle. Öyledir İmam Kitabında dikkat melek dedi ki adam gözümle gördüm, kulağımla duydum diyor. Büyük veli bu Nasr Sahih Hazretleri. Biz ehli sünnet itikadında ölenlere görevliyiz. Ben bu konu hadis no kaynak no numarası 2145, ehli sünnet usulü şerri kitabı 2145 no olur rivayet. Kaynağını veriyor. İdavu zulufi kuburim nezel nehat denülakkin umul hüccete ve dedi ki biz ehli sünnetle görevliyiz. Ehl-i sünnet inancında bir adam mezara konduğu zaman biz onunla beraber ineriz, cevabını öğretiriz, hukketini telkin ederiz, delilini ona anlatırız, münkerdekiniz şu halinde ona destek oluruz, dedi, kayboldu gitti. Melek zaten o anda kaybolabilir. Anladınız? Ne mutlu bize ehl-i sünnet vel cemaattanız. Ne mutlu bize sünniyiz, ehl-i sünnetiz deyip de kaderi inkar edenlerden değiliz. Ne mutlu bize Amentü'nün altı esasının tümüne inanıyoruz. Hadis-i şeriflerin tümüne inanıyoruz. Kitap, sünnet, icma, kıyas-ı fuka, şer'iye dörttür. Dört delilin tamamına inanıyoruz elhamdülillah. Mesut musunuz? Mutlu musunuz bu gece? Kabirde yardımcınız gelecek inşallah. Yeter ki eli sünnetten ayrılmıyorsunuz. Ya Rabbi ayırma bizi, rezil etme bizi. Ya, ya Rabbi gösterişler olabilir. İçimize... Çekler, şübeler girer, vesveseler girer Ya Rabbi biz senin için yaptığımız işlere karışık niyetler sokabiliriz Allah'ım gazap etme bize Ya Rabbel Alem bizi Ya Rabbi Amin. Gazap edip de imanımızı son vaktiminde canımızı çekerken imanımızı da alma Ya Rabbel Alem Amin. Ve ya hayran nasurin ve ya Evet Anladınız inşallah Güzel oldu Yeter mi size birkaç ay? He? Regaib gecesine kadar yetsin Lalegül'de bütün dersleri yaptım bıraktım Sohbetler devam edecek Hiç dinlemediğiniz sohbetler, ben bir haftada gidip geleceğim inşallah O arada da yeni sohbet, hepsi yeni sohbetler konacak Eski değil Bu arada yaptığım sohbetler var Denizli'de 2-3 tane Hepsini dinlemediniz, ne hadisler anlattım Bu hafta, bu önümüzdeki haftaki kaçırmayın Ebu Kahil hadisi, çok uzun bir hadis şerif Abdurrahman minsemura hadisi, çok uzun bir hadis şerif Ahiret halleri ile ilgili Hepsi bu önümüzdeki hafta, Lale Gül'ü takip edin inşaallahu şimdi Şimdi, ile ilgili eserim, yeni olarak tekrar tahkik ettim, tahsiye ettim, ilave ettim, ziyade ettim. 638 sayfaya çıktı, dop dolu, öbürü 500 sayfaydı, satır araları ve paragraflar çok boşluk vardı. Yeni çalıştım, samimi söylüyorum, beni en çok meşgul eden kitabım bu olmuştur. Kaç sene evvel yazdığım halde yeniden sizlerin hizmetine arz ediyorum. İnşallah istifade edenlerden olursunuz. Arkadaşlar bakın rabıta nedir? Tarikatlardaki yeri Nakşi tarikatının büyüklerinin sözleri, rabıtanın çeşitleri, rabıtanın gayesi, mürşide rabıta yapmak lazım mı değil mi? Lazım, lazım olduğunun delilleri, rabıtanın değişik şekilleri, Rabutanın şartları ve edepleri, rabutanın ne kadar yapılacağının miktarı, rabuta için eftal olan vakitler, hangi saatlerde Evliyaullah'ın ruhları dolaşıyor, hangi saatlerde rabuta yapanlara geliyor. Bak bunu biliyor musunuz? Sayfa 61'de. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rabutan nasıl yapılır? Şahınavşibendi Hazretler'e Rabuta ölülere yapılacak rabutan, kabir yanında yapılacak rabutan. Kabir ziyaretinde okunacak tevessül duası Sessiz olun, sessiz Kabir ziyaretinde gittiniz Emir Sultan'a Emir Sultan Hazretleri Allah'ın büyük velilerinden tasarruf sahibi Gittin Emir Sultan Hazretlerinde veya Üftihade Hazretlerinde Allah'tan istiyorsun Bir işin görülsün, bir sıkıntın açılsın, hastalığın geçsin veya Evlenesin veya iş bulasın Allah'tan istiyorsun, yaratan ancak Allah'tır Peki o zatın hürmetini isteyebilir misin? İstersin. Şimdi o arada Üftade Hazretlerinin, Emir Bukhara Hazretlerinin kabrinde oturup yani ruhaniyeti konuşuyoruz. Ruhaniyetin gelip senle ilgilenip ne istiyorsun Allah'tan onu duyup onun da senin duana katılarak Ya Rabbi bu kulunun ben de ziyarete gelmiş senin rızan için nasıl ki sağlığında gitseydin çok hastayım kanserliyim şuluyum buluyum bir dua buyur deseydin olur muydu? Olurdu. Öldükten sonra ruhları ölür mü? Ölmez. Şehitler ölür mü? Allah dostları hakiki şehitlerdir. Şimdi bu zat ruhaniyeti kabrine gelsin, senin özel sıkıntınla ilgilensin. Sonra da Ya Rabbi bu kulunun hacetini gör diye araya girip, devreye girip, hayatında neyse ölümünde aynı. Sana dua etsin, istiyor musun? He? Yoksa gidiyorsunuz ziyaretlere, kalkıyorsunuz, dönüyorsunuz. Ne anladınız? Sayfa 71'de bu Rabıta Kitabı'nın ilk bunu yazdım, bu yoktu. Sayfa 71'de bir selam var, sonra okunacak bir dua var. Her kim bunu yaparsa, o kabrindeki zat, hem ruhaniyet geliyor, onunla ilgileniyor ve Allahü Teala'ya onun muradın olması için dua diyor. O veli senle özel ilgilensin istiyorsan. Kaç tane ziyaretçi dolu? Ravza-i binlerce akıyor ama senle özel ilgilensin istiyorsan özel selamları var, duaları var bu sayfa 75'tedir dualardan beni de unutmazsınız inşallah Rabıta yapılacak zatın vasıfları herkese rabıta yapılır mı? bana rabıta yap da helak ol göreyim ben hep nefsimle beraberim ben Allah dostu bir, özel bir dostu değilim ki genel müslümanlardan ama efendi hazretleri öyle mi? farklı mı mesele? Rabıta yapılacak zatta ne vasıflar aranır? Rabıta ne zaman terk edilir? Bazen de rabıta yapmamak lazım. Ne zaman? on sonra bu hususlarda size izah atıl. Rabıtanın şartları. Noksan bir şeyhe yaparsan rabıtanın zararları. Kamil bir şeyh bulamadım ne yapacağımın durumları. Rabıtanın delilleri. Kur'an'dan deliller. Sadıklarla beraber olmak. Dostların yoluna uymak. Ribat emri. Vesile aramak. Allah'ı sevmenin şartları peygamberleri hatırlamak, yaratıkları düşünmek, ruhların tasarrufu bedeninden ayrılmış ruhlar tasarruf ed eder mi? eder harplere katılır mı? evliyanın ruhları katılır bunların ayetlerden delilleri, ayet ayet hepsinin sayfa 123 ruhların değişik şekillere girmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmenin ile ilişkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verirken rabıtası selam vermenin Gafletin zararları Bunlar anlatılıyor Sünnet-i seniyeden deliller, bu fi'irist, fi'irist allah Teala'nın kelimelerine sığınmak Ne demek Allah'ın kelimesi? Euzubi kelimatillâ itteammat Ne demek? Kelimeye sığınıyorsun Demek ki Şirk olmuyor yani İhsan makamına kavuşmak Allah'ın nimetlerini düşünmek allah Teala'nın dostlarının ne büyük nimet oluşuyor allah Teala'yı hatırlatmak Peygamberleri velileri anmak Ruhlar birbiriyle görüşür mü? Ayrıldılar gittiler kabirdeler Ruhlar birbiriyle görüştüğünün hadisten delilleri hadis Ruhlar nasıl buluşuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alimlerin yüzüne bakmak ibadet oluşu Allah için sevmenin faziletleri bunların hepsi iki sayfa, üç sayfa, beş sayfa izah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek lafla olur mu? Sahabe-i kiram Resulullah'a nasıl rabıta yapar sallallahu aleyhi ve sellem? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hilye-i Şerif'i okuyup belleyip hilyeyi hafızada canlandırmak. Duada düşünmenin önemi. Ümmetin dalalette birleşmeyeceği. Amellerin niyetlere bağlı olduğu. Güzel ciğır açmanın fazileti. Naşibendi Hazretleri 5000 kere zikretmeyi hadiste yok 5000. Nereden çıkarttı? Hadisten delili. Şeytanın zikirden uzaklaştığı. İlelerle beraberliğin tesiri. Rabutata himmet istemek. Medet ya abdülkadir Geylani veya Ya gavs e gısni Ey Şanakşı ben tut elimden diyorsun rabıtada. Himmet istemenin delili var mı hadiste? Delili. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine sahabe-i kiram istedi mi Allah'tan? İstedi. Vefatından sonra da istedi mi? Vefatından sonra da istedi. Yani ne demek? Ölmekle ruhun tasarrufu bitmez. Mürşid kamil olursa Allah'ın aynası kabul edilir. Bunun delili ne? Mürşidin kalbi allah Teala'nın kapıdır. Bunun delili ne? 319'a kadar gitti bak. Tezekkürüme rabıtası. Ölümü çok hatırlayın hadis-i şerifte emrediliyor. Ölümü nasıl düşüneceğiz? Ölümü düşünme rabıtası nedir? 321'de. İslam alimlerinin rabıta hakkındaki görüşleri nasıl biliyor musunuz? 325. sayfadan başlamış 461'e kadar bütün İslam alimleri. Yani müctehitlerden imam Azamlardan, imam bu sihirilerden efendim e, şeyhül İslamlardan tarika bize kadar yani ta alayder Efendi esat erbilie kadar katil sallallahu gelen süreçte İmam-ı Rabbani'lerden bütün alimlerin görüşleri yüz küsür sayfa o kadar tasavvuf ilmi alırsınız ki Allah'ın izniyle hiç itiraza mahal kalmaz. Rabutanın meşruiyetine akli deliller 460'ta verilmiş. Rabuta hakkında akla takılan soru ve cevaplar efendim. Resme bakılıp rabuta yapılır mı? İşte rabuta şirk midir? Haşa. Allah'ın gayrından yardım istemeye girerse bunun delili var mıdır? Yardım istenir mi? Vesaire vesaire vesaire. Bu kitap tamam oldu elhamdülillah. Ben de artık bu kitaba yaptığım hizmete çok üzülüyordum. Eksikler vardı. ilaveler lazımdı. Tahsiller gerekiyordu. Ben iki hapis arasında yazdım bunu. 2000 ile 2002 arasında yazdım. Bir hapisten çıktım, öbürüne sonra girdim. O arada yazdım. Çok kaynaklara ulaştım ama Efendi Hazretleri'nin emriyle yazdım. Aziz Bayındır'a cevap olarak yazdım. Ve şu anda gönlüm rahat etti. Rabıta hakkındaki bütün meselelere temas ettim elhamdülillah. Bundan çok istifade edesiniz, okuyasınız, amel edesiniz. İnşallahı Rahman. Bu da Dualarım kitabının cebidir. Burada sağdan sola Arapça, Türkçede başlıklar var. Sabahtan sonra ne okunacak, öğlende ne okunacak, namazdan sonra ne okunacak, sünnetten sonra ne okunacak, akşam oldu ne okunacak, yatmadan ne okunacak, kalktın ne okunacak. Dualarım kitabının tümü bunda, tümü. Şu cep. Neden kolay olsun size? Tercüme yapmadık. Hadislerin metnini yazmadık. Sadece neleri yazdık? Duaları yazdık. Bir de faziletlerini yazdık. Mesela 142 numaradaki, oradaki 142 buluyorsun. Buradan da 142 soldan. Ne diyor? Allah kimin hakkında hayır dilerse bu duayı ona öğretir. Sonra ebediyen unutturmaz. Hadis. O duayı bilirsen dekini ve unutmazsan Resulullah teminat veriyor. Allah senin hayrını istemiş bu kadar garanti mesela Taberani rivat ediyor. Kaynaklarda söyledim. Mesela ben her dakika istihare yapamıyorum. Bu işi yapayım mı, yapmayayım mı, şuraya gideyim mi, gelmeyeyim mi, şunu yiyeyim mi, yemeyeyim mi falan falan. Her gün ve gece yapacağı bütün işler için toptan istihare, 24 saatlik istihare yapmak istiyorsa 7 kere okuyacak bu duayı 24 saatlik istihare. Ne hayır varsa o nasip oluyor, şerliyse yemiyor, içemiyor nasip olmuyor. Bu mesela 149'da 150 no'da bir hadis var. Tesbih var. Danyal Aleyhisselam'ın kabrinden işitildi. Bu tesbihi adam okusa bir kere 7 kat gökler, yerler ve içindekiler "Ya Rabbi bunu affet." diye istiğfar ederler. Biliyor musunuz ne? He? İşte 150'de. Ben biliyorum. Biliyorum da ya. Subhanilleziki kahrali ibade bil Bu tesbihler, bütün dualar burada tam 250 tane dua 250. Bunların hepsi size günlük hayatınızda otururken kalkarken yerken giyerken elbiseni giyerken teheccüde kalktın, sabah namaza kalktın. Elbiseni giyersen onu okusan bütün günahların affoluyor elbiseyi giyerek. Bir satır. Bu kitapta size cebinizden ayırmamak, zikirleri dilinizden uzak etmemek, ölene kadar en üstün amel Ölürken de Allah'ın zikriyle dillerimiz yaş olarak ölmek cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Bu da bu zikirlere devamlı olur. Yaksa iki günde bir haftada bir okumakla zikir ölene kadar adama yar olmaz. Dergide zaten çok ilimler yazıldı. Sami Efendi Hazretlerimizin halleri yazıldı. Efendim birçok malumat size beyan edildi. Hümeyni hakkında Hümeyni'nin bozuk inançları... İran rejiminin sahibi Ayetullah Hümeyni denen adamın, Ayşe anamızı domuzdan daha pis gördüğü, Talha Zübeyirleri domuzdan daha pis gördüğü, kendi kitabından kaynak verilerek yazılmış, İran Şia Meyillilerini ikaz edin inşallah, bu yazıyı Allah için okutun. Bu adamların ne mal olduğu çıksın, kimse bunların sarığına, sakalına aldanmasın. Sahabeye domuzdan necis diyor. Daha burada neler var? Kendi kitabından kaynaklar, dergide verilmiş. Muradına ermek için. Hastalığım nasıl geçecek? Bu sıkıntım nasıl açılacak? Hangi derdim varsa bunun çaresini rüyada görmek için okunan, Kainatlı Efendisi her gün okuduğu bir dua. Bütün ilimleri, istenecekleri istemiş. Bütün sığınacaklardan sığınmış. Bu duayı özellikle buldum. İmam-i Nesefi'nin Elkant Fizikli Ulema-i Semerkant isimli kitabında buldum. Başka hiçbir kitapta bulamadım. bulamadım. Senediyle orada buldum. Size zikrettim. Her gün olmasa da bari Cuma gecesi okuyun. Cuma günü okuyun, mübarek günlerde okuyun. Ne hayırlı muradınız varsa Resulullah istemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de onun duasıyla Allah'a müraciat edin i̇nşaallah Rahman. Dualar faslında bunlar da size zikrediliyor. Allah'ım amele muvaffak eyleye amin. Evet. Şimdi 7 Nisan perşembe cuma bağlayan gece Rabbim kavuştursun fazlü keremiyle amin. Te o sallallahu teala ala ve ali ve ashabı ve sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Yediniz insan buluşmak üzere hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Çakınık, Muhammed ve ali Subhan rabbil سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.